felsefe arasında ters orantı var. Bu da Ege'nin e, tarihte akılda da yani, varsın. Da bu bazen evet tarihte bu kitabının girişinde olması lazım. Yani böyle bir coğrafya tarif ediyor ki Ege'l e, evet girecekler bir sürü misal bir yani, şey. Öyle bir coğrafya tarif ediyor ki Ege'l bu coğrafya Ege'nin felsefe Güneşli olması gerekiyor yani çok sıcak yerleri kafanın sıcak olduğu yerlerde felsefenin pek yapılmasına dair bir e, felsefenin koşulları da bir coğrafya koşulları da gelmekte. Bir, bir coğrafya koşulları da felsefenin koşulları arasında Hegel tarafından sahip edilmiş durumda. Şimdi benzer bir boşluğu Montes Körü de var. Yani co coğrafya ve felsefe arasındaki ilgi anlamında diyelim. Ee, ben aslında şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu coğrafya kültürlerini böyle İstanbul'un en az 6 e, ay zaten felsefe dışı bir alan olarak kalmaya marka yok. Yani bu e, şeyi açıkçası ben kendi hayatımda da e, söyleyebilirim. İstanbul'da 40 derece sıcaktan kaldırılıyorken e, bir anda ormanlarda bir üniversiteye gitmek, bir anı felsefe etkilerini adam zehir değiştiriyor. Yani sırf bir coğrafya ve koşul değişikliğiyle de, bir anda felsefe yapmak evet. ve, evet. evet. ve koşulları adam zehir yerinden almak evet. bir iyidir. Evet. Ee, yani Biraz daha böyle giderse hava ısınacak gibi olucam. Herhalde atölyeyi e, Nisan'da bitirmek de bir hata etti. Keşke direkt Mart gibi seydi. Çünkü zaten e, Nisan'dan diyelim Ekime kadar hiçbir zaman klasik anlamda felsefe için uygun bir fırsat olurdu. Bir burada ya hani, yapma ya da giriş gibi konusunda bir barney oluşabilir. Ama ee, böyle... Milet'te yapmışlar. Yani. Mesela ilk çağ felsefecileri Antik Yunan Milet Gayet güzel bir kurban ortam var. Ve keyifli. Şöyle bir şey var. E, tabii bugün altı günah felseyesinin toprakları Türk toprağı. Ancak e, ben coğrafi koşullar içinde böyle bir sıcaklık yok onun çağına. Hatta e, yine çok soğuk bir şey. Yani tarih bakmından çıkan bir kitap da İstanbul işte 1880-1890 arası e, sıcaklık değerleri gösteren ve 12 aya bağlamak sıcaklık değerleri. ...gösteren bir tablo vardı. O tablodaki en yüksek rakam böyle şey, sayı 24 derece İstanbul'da. Ee, Çünkü İstanbul özelliği rüzgarlı bir şehir olması. ve Zaten dikkat ederseniz İstanbul'un çok eski sokağının ismi Rüzgar ismi. Çeşit çeşit, çeşit, çeşit imaniler, tutu, boylar, İstanbul'un sokağının ismi. Yani yine 70 kilometreye varan e, rüzgar kesintilerinin olduğu bir kent İstanbul. Yani İstanbul'un 100-120 dönemesi bile bu sıcaklıklara sahip değil tam olarak. Yani antik plandada da o sıcaklar. Yani şu anki memurada da sıcaklığın nasıl böyle olduğunu sanıyorum. Tabii bir coğrafyacı daha iyidir. Ama genel bir araştırmayla görebildiğim kadarıyla, yani bu bu bu çağı özgüdür iklim koşulu. Var. Ama Hegel zaten Hegel'in o eleştiriler yapısında. Tarihteki her şey doğuda başlıyor ama e, nihayetinde hep o e, Alman işte ya da batı ya da batı avukatısının o ılık işte, ikliminde ya da yarı ışık ikliminde, doğuş ikliminde kendisine son nihai formunu buluyor diye bir e, anlatı var. Ya, bunu eleştirirken eleştirilmesi oluyor ama. Havalar ısındıkça da hep negel haklı diyebiliriz. Yani. Onu da söyleyeyim bu kadar. Hani eleştiri yaptığımız işte bunlar batı merkezi için diye eleştirdikten sonra bir de kırk derecenin altında bir e, kitap tutmak ya da yazmak oldukça zor oluyor. O bakımdan da eleştiri o kadar kolay değil. Daha reşatlaştırır. Gerekli sanırım. E, kedimiz var. Sarı sanırım. Evet, evet. E, sarı, sarı. Burada bunu hissediyor. Şimdi, şimdi e, bugün konumuz istisna ya da olağan dışı haller. Ama bunu tabi ki günlük siyasi cargolanmalı değil yani tam olarak istisna manasını kullanıyoruz. E, i̇stisna nedir diye sorduğumuzda hep ilk çerçevede salon her şeyden önce basit davamları içeren politik bir çerçeveye girer. İşte bir nevi yani aşk hesaplı bir gündelik yaşantı akışı içerisindeki bir sekteye uğrama anı olabilir. İstisnalar gelir ki zaten var olan e, yapıda kırılmasına yönelik bir hamle çizerler. Yani bu herhalde felsefeye aitırlar. İstisnalar kaideyi bozmaz tarafıdır. Tam tersi istalar her zaman kaideyi bozar. Aksine bir de istalar kaide koyarlar. Yani bu ikili olarak düşünmek <gülüyor> gerekiyor birçok süreç açısından. Şimdi biz e, Schmidt'in e, politik bir kitabından e, bir pasaj okuyacağız. Bugün ona ayırdık. E, ama öncelikle Schmidt'in istisnalar hakkındaki politik ya da hukuki normatif hukuki normlar anlamındaki görüşünden önce şehrin istisnaya biçtiği rolü de görmek gerekiyor. Yani bir de hakikat alanların hükümet ağırlamak, arıldaması, ortaya çıkması gibi istisnarda var olarak olağan durumundeyle, olan hallerin ...bir şekliyle e, bozulması ve sonrasında tekrar dolar düzene ilişkin bir kurulma alanıdır. E, bunu Kirkegaard'tan zaten bu asajın yani teorik politik ile sonundaki Kierkegaard anlatısından da anlayacağınız gibi, şimdi bu sadece politik alanda ilgili bir çerçeve olarak sunuyor, tüm yaşam alanda ilgili, yani işte, teorikteki, teorikteki sızdan uzunzediş. Yani biz normal insanlar, işte, e, e, diyelim, tanrısal sözü taşıyıcı olan e, peygamber arasındaki farkları nereden yapacağız? Diyelim mucizesinden yapacağız. O bir an, olağan duruma ilişkin bir istisna olmalı ki, o istisna hareketli diğer olağan durumlara ilişkin, yeni olağan durumlara ilişkin bir kuruluş gerçekleştirilir. <gülüyor> Yine bu Alain Batı'nın hakikatler teorisi çoğul olarak düşündüğü, mesela tüm bu alanların hepsinde Sanatın, aşkın, bizzat evet. politik akıbetleri, hani bilimin, hepsinin içerisindeki zaten istisnadır kayıpları uya ve sonrasındaki kayıplara uyun hareketsizliği sağlayan. Yani birçok kişiyle kişisel ilişkinizi düşündüğünüzde, herkes olağan zamanlarda bir gelen bir tavır içerisinde oluyor ama gerçekten birine dostoluk olmadığını da ya da gerçekten e, yanınızda olup olmadan ya da gerçek hali gördüğünüz için e, bir e, olağan dışı anı belirmesi gerekiyor. Her, yani insanlar güçlüyken zaten sizin yanınızdır ama ondaki olağan dışı halde. Bir, istah, bir kriz anında nasıl davranıyor? ilk etapta bunları görmek gerekiyor. E, ve e, bu işte zevkler ve renkler tartışılmaz ısıtalar kaybıyı bozmaz lafları toplumda nasıl şekilleniyor bilmiyorum ama tam da zaten felsefeyle ilgiliyseniz bu saçma ifadelere karşı bir duruşla başlıyorsunuz. Bu trajik olanın konumlu yolu nasıl dair? Trajik olanın dair bu e, sülatı beklemek taraftaydı çünkü beynemine gireceğiz şimdiden sonraki bu arada. E, bu beyneminin Özellikle doçentlik tezi, işte böyle hani Alman yazı ürünün ülkenin üzerinde yazdığı doçentlik tezide ve öncesinde yazdığı birkaç e, çalışmaları bakarlıtı. Trajikola Koyen'in nasıl modern dünyada konumlandığı ya da antik modern arasındaki geçişlikler, çapraz diyaloglar nasıl sürdüküyor. Daha çok <gülüyor> benzeri bu trajikoyu bize e, inceleyen göz olarak çıkıyor. Yanıtınızda aslında hem bugünkü derste de yanıt vermek için Benjamin'in da Gerçekten çünkü Benjamin'in bugün anlatacağımız e, değilim, teoriye e, hem de hem de yanıt verdiğini söyleyebiliriz. Sonraki derslerde geçtiğimizde Benjamin'in yanıtlara bir topluca girmek taraftarı. Özellikle de e, 48. madde yorumu var Benjamin'in, onu tekrar almak Taraftar. Evet. Hiç şüphesiz e, hala bir politik felsefe tartışmasının ortasındayız. Ama geçtiğimiz hafta dönemimiz açıldı okulda ve bir hukuk felsefesi dersine de giriş yaptık. Şunu söylemiştim o derste. E, filozofların hukuk üzerine, görüşlerini özetlemek hukuk felsefesi değildir. Yada sadece filozofları bu ee, hukuki terimlerini parantez alarak okumak da hukuk felsesi değildir. Maalesef e, hukuk felsesi içerisinde şöyle bir hat var. Ee, bir nevi neopankçı ya da biraz hümcü diyebileceğimiz bir hat. Bunu daha sonrasında Kant, Kerzen, Hart işte Tworkin, Rawls çizgisine de ekleyebiliriz. Ee, daha e, hukuki olana dair daha e, böyle yalıtarak bir düşünce geliştirme çabası. Bir de buna karşılan Hegelci adlı sayıyorum ki zaten hukuk felseyesinin ülkeleri metnini yazan kişi Hegel'dir. Yani, yani o terimi, terimi olarak formüle eden kişi de Hegel'dir. E i̇şte Hegel sonrası ve Hegelci düşünüleri, yani nite kadar getirebileceğimiz adlı Hegelci olarak değerlendiriyorum. E, ve e, açık bir farklılık ortaya çıkıyor. Hegel ve Şimit arasındaki hat hukuktan bahsettiğinde sadece hukuktan bahsetmiyor. Yani hukuk sadece hukuk alanıyla anlaşılabilecek bir şey değil. Özellikle Şimit e, ve Egel cihazı ile politika, devlet ve hukuk arasındaki ilişkiselliği düşünebilen miyiz. Bu üçü arasındaki geçişliği koruyabilen birimiz. E, bu çerçevede baktığımızda Hukuk teorisi ya da hukuk felsesi ya da hukuk üzerine düşündüğünde şimdilik eğer sadece hukuki bir şey çıkmıyor bir anda e, bir sosyolojide yapıyorlar ya da devlet üzerine bir düşüncele ilgilen, diğer yandan politik praksis üzerine düşünce düşünüyorlar. Yani bir, o halde devlet ve politik alanda geçince bazı geleneklerde artık bu hukuk felsesi çünkü hukuk sadece hukuk felsesi sadece normları normsun olarak ortaya çıkmış normlar üzerine bir düşünce geliştirir bir farklı. Dolayısıyla bazı hukuk felsefese giriş kitaplarında, hatta hukuk felsefesi üzerine eleştirel giriş kitaplarında geçtiğimiz hafta öğrencimiz gösterdi. Engin adı bile geçmiyor. Nasıl bir hukuk felsefesi kitabıysa, nasıl giriş kitabıysa hukuk felsefese ülkelerine yazan Engin adı bile geçmiyor. Yani bu düşünür hukuk düşüncesine eşitin işte bu kadar da tıkar iki farklı gelenek var. Hukuk felsefesi ülkeleri ...Meknin'in yazarı Hegel bu kadar etkili hoş Egel. Nedense sadece e, politik felsefe alanıyla ya da işte devlet üzerine düşüncesiyle tasdik edilmiş durumda. Yine e, ilginç şeylerden bir tanesi bu hukuk felsefesi dersine ilişki. Nedense biz e, politik felsefe dersi açınca o derste dışarıdan da ya da biz dışarıdaş felsefe sorunları dağıldığında başka bir dersin var. O dersin dışarıdan da çok katılıp oluyor gelen giden de çok oluyor. Fakat hukuk üzerine bir şeylerden konuşunca gerçekten e, aynı hani toplum ve politik felsefeye toplu felsefesi ve politik felsefeye ilgisi olan kitle hukuk alanda hiçbir hiç ilgisinin olmadığını görüyoruz. Bu bir kere yani bu politik ve toplu alanlardan e, arasındaki ilişkisizlik e, cidden bir sorun. Sana yoktanımız bu o anlar felsefesinin notu şeyi de. Ben yeniden bunu şey vereyim, toplayacağım. Ee, bir anda e, böyle bir, yani nasıl oluyor da e, toplumsal felsefeye ilgi gösteren, politik felsefeye ilgi gösteren bir kitle hukuk ve normalarında bu alanla ilişkilenmiyor ilişkiler, tam tersi, yani hukuk felsefesi üzerine söze kafa yürütenler nasıl oluyor da politik felsefe hiçbir hamle üzerinde düşünmüyormuş oluyorlar. Yani bir kere bu kadar bu yakın alanlar arasındaki kopuş, disipliler, kopuşların yanlış olduğunu düşünüyorum. Öncelikle de onu söyledim. Dolayısıyla biz bugün Şimd'in siyasi ilahiyat bir ya da teoloji, politik bir bir söylemeyi tercih ediyorum. Üzerine konuşurken bu TP1-1 yani birinci bölüm, TP1'i birinci bölümü ne taslim edecek olsak ya yani bu bir teoloji e, rafına mı koyacağız mesela kütüphanemiz olsa bunu teoloji rafına mı e, yerleştireceğiz, bu felsefe rafına mı yerleştireceğiz ve da politik felsefesi rafına mı yerleştireceğiz tabi bir ihtimal genel olarak siyaset bilimi rafına yerleştireceğiz mesela bunlar bir sorun ki e, bu birçok üniversitede farklı rafta bulabileceğiz birçok üniversitede kütüphanesinde farklı rafta bulabileceğimiz bir metin ama gerçek metinde etkisi Gerçekten çok da büyük olur yani bu kadar tahsil edilemediği için belki bu kadar meseleyi e, bu karmaşık ve çatmaşık haliyle ele aldığı için gerçek bir metin oluyor, tüketilemezliği sayesinde gerçek bir metne dönüşüyor. E, bugün e, bu okuyacağımız tasar egemenlik teorisiyle ilgili, egemenlik e, nasıl anlaşılabilir? hem hukuk felsefesi açısın hem politik felsefesi açısın ve metnin ileriki kısımda da tabi, e, teoloji politik kısmı var. Ben şunu söyleyeyim eğer bu metnin tamamında yani kitabın tamamında eğer anlamak istiyorsak bu, bu işletiyle ilgili. Şimd'in aynı zamanda yazdığı Dikkatörlük diye bir kitabı var. Bununla mutlaka paralelik içerisinde yapılması gerekiyor. Yoksa buradaki bazı kısa formülasyonlar çok rahat anlaşılması gerekiyor. Dikkatörlük Metinde biraz daha tarihsel çerçevesini de kuruyor burada söyleyelim ama o kitap Türkçe de yok. Yani ee, İngilizciler tabi var, her dilde var neredesin? Benim kitabım da uzunca anlatılıyor dediklerimle ilgili bir fasıh. Birimisi bu Yani onu sebepten sadece orada işte şunu da söyleyip rahatlayalım. rahatlıyalım. Teologik politik birinci, üçüncü bölümde. İşte bütün kavramlar, hatta yani burada çevresiyle de alıntı, niye dağıttı diyorum. Çünkü sen şimdi sadece bunu yazmış gibi. İnsanlar bazı fazla slogan haline gelmişleri ezberlemiş. Modern devlet kuramının bütün önemli kavramları, dünya birleştirmiş ilahiyat kavramlarıdır. Bu sözler, şimdiden en çok anlatılan sözlerden biri. Bunu anlamak için gerçekten diktatörlük kitabı da okumak gerekiyor bu laf ne demek istiyor. Yani bunu böyle bir cümle yoktu İşte bu ara oran gibi yazdık. Ondan sonra ne anlama geldiğini bir seferde çözeceğiz. O yüzden ben bunu hızlıca söyleyeyim de e, yani sonra da bari bir şey gibi akılda e, kalmasın. E, Biz ama TT1'le yani birinci bölümde ilgileneceğiz. Hemen bu e, birinci bölümle ilgili e, Schmidt'in e, bir tanımı oluyor. Tüm bu ...diktatörlükte bahsettiği tarihsel süreç üzerinden bir tanıma düşündü. Hocam blok etmemiş olursam, bu modern devlet kavramı dünyaya birleştirilmiş, layahtır tanımını orada ...şimitin devlet derdeki gibi bir şey var, böyle anlıyor işte. Yani... Tabii, dünyaya birleştirmeyi ben böyle çevirmezdim. Sekter, yani. sekter, sekter, sekterleşme tarifi geçiyor orada. Evet, Sayın Kulüm çağını yabildiği için ama dünyaya ve çağdaşlaşma diye de söylediğim yani Çağdaş kelimesiyle birleşme olarak geçerim ama o bahse girmeyeceğim. Gerçekten çok karmaşık bir bayisele. Yani şöyle diyeyim, az çok katolik bir teoloji bilmiyorsa da çok rahat anlaşılacak bir şey değil. Yani, yani böyle, hani bazılar şöyle yapıyorlar, hani onu da söyleyeyim rahat ya da orada o cümleyi alıyor, anarkolik bir şekilde Türkiye tarihindeki referansları ya da Türkiye ki dini olgusunun nitakilim çeşitlere fazlasıyla hiç dikkat etmeden o olay alıyor Türkiye dediğimce arkadaşlıklarını o hiç alakası yok yani oldukça farklı ki tarihsel yerdek yani eğer yorumlayıp anlatılacaksa bayağı bir metin okumayı gerektiren zor bir pasajlar yani o söyleme çatışıyor üçüncü romantiklerden bir gelen bir motto bunu da mevcut Çeşitli şekillerde tabi yine de zorluyor. Evet şunu yazalım isterseniz. Yani ben Allah yazalım yazacağım ama egemen olan üstün hale duruma karar verendir cümlesi. Evet, kitabın giriş cümlesi. Osmanlı'nın Şimdi bir kere bunu çevrisiyle ilgili bir soru çıkıyor. Yani şu birkaç farklı çeviri de mümkün. Burada olan dışı hal olan dışı durum diye de çeviririz. Auswaame yani genel kaygının dışında olan durum diyelim. Yani en sonu. Siz ee, birkaç şey e, opsiyon içinde barındırıyor. Egemen e, istisnai duruma karar veren ya da istisnai durumlarda var olabilir, ya da istisnai durumu olan dışı durumu yaratan, yaratabilen ya da buna karar verebilen i̇şte birkaç tane farklı çeşitli modaliteyi kullanmamız mümkün. Yani bugün e, sevgilin devam edeceği kelimeler egemenlik, istisna, olağanışal ve karar vermek. Yani karar vermek nedir? Bunun etrafında götüreceğiz. Ee, bunu tabii demin de girişte söylediniz, zor, yani özellikle güncel ve yoğun bir konu ama yani biz metodolojik olarak her zaman metin okumasını esas tuttuğumuz için metnin gönderilerini açıklamaya daha çok hidayet edeceğiz. E, metne yapılacak eleştiriler için ise öncelikle Benjamin'in bu metne yaptığı eleştiriyi okumaya, görmeye çalışacağız. Zaten yani o da ki ders sonra gerçekleşecek diye. Dolayısıyla metni kendi içine kalarak anlamaya, özelleştirirse hani yorumları yorumlarınızı tabii daha sonrasında geliştirmek mümkün olabilir. E, her şeyden önce şimdi genelde subyante ifadesine. Ki bunun hakimiyet olarak da çeviremeyeceğimi düşünüyorum. Onu da hemen üstüne basa basa söylemek isterim. Sınır kavramı olarak düşünüyorum. Yani sınır durum olarak bir kavramı ele almak bir durma düşündüğümü. Ya yani sınır kavramı diyince şunu açıkça söyle bir ana ya sorup çıkar şimdi. Ben kamu hukuku yeriinde yer alan olan usta ya da sık yönetim gibi hukuku bitirilme hasretmiyorum diyor. Öncelikle onu söylüyorum. Şimdi Schmidt ve Hegel hattının niye hukuk felseysi içerisinde kolaylıkla tasdif edilmediğini de göstermişiyor. Çünkü gerçekten bir e, normatif süreci ya da anayasal süreci anlamakça Schmidt o hukuk felseysi ya da hukuk biliminin ikisine ayırarak söylüyorum. İçindeki o pozitif e, gelenek içerisinde kalarak yorumlama metodunu seçmiyor. Daha sınır durumları tercih ediyor. Zaten Girişte bir sınır durum ve sınır kavram olarak bu istisna meselesine yol burdu. E sınır olunca tam olarak bu pozitif hukuk geni içerisinde ya e, da hukuk bilimi tarafından köşelerin net bir şekilde çizilmiş bir şey oluyor. Daha kavramsal tartışmaya da durumlar ilişkin bir tartışmayı açmış oluyor. Dolayısıyla o yüzden bak, bu çok felsefe yaptığı da politik hususlara girdi diye söyleniyor. Ama eğer yani kapattığımız birinci saniyi anladık herhalde sık yönetim gibi bir ya da ulağanüstü hal gibi bir hukuki terimi bunu anlamak için söylemiyorum oluyor. Şimdi bunu açık açık belirtiyor. Bir kere yani kapattığımız birinci alanda hukuki bir terimi tartışmıyoruz. Biz bir sınır durumunu ve bir sınır haliyle ele alıyoruz. İkincisi ise metodolojik olarak Auslame dediği için söyleyelim. Yani egemenlik işler yolundayken böyle her şey bir istanlığı iken anlaşılabilecek bir durum değil. Yani buradaki sınır halinin oluşması gerekiyor. Yani egemen, egemen dair görünümünü ya da görünümlüğünü normal durumlar içerisinde karşımıza çıkarmıyor. Dolayısıyla bunu anlamak için bu sınır kavramı tam da politik kavramsallaştırmayla hukuk alanının arasındaki ilgiyi kurmaya geliyor işimiz. Yani, bir de bir, hukuki bir şey anlamak istiyorsak hukuk alanının dışına da çıkarak anlamamız gerekiyor. ...sadece hukuk alanıyla sınırlayamayız. Şimdi bunu da yaparken... ...gösterdiği şey... ...madem egemen... ...olağan dışı... ...halde... ...bunla bu hale karar veren... ...taraftır. Öncelikle... ...yürürlükte bir yasa var. Yani hukuk bilimgilerde bu yürürlükteki... ...yasanın incelemesini yapıyor. Ama yürürlükte olabilir. Yürürlükte olması için onu yürüye sokan bir kerte de gerekiyor. Yani şöyle anlatalım, hukuk ve politikaya Egemen'in iki ayağını yerleştirirse, egemen bir ayağı sistemi içinde, bir ayağı da sistemin dışında. Yani bir ayağı da sistemin düzenli normalliğini, normal olanları sağlamakla mükemmel. Diğer taraftansa istisna anında e, o Hukuki, normal, ulamak dışında ikinci bir taraf yani o sistemi kuran tarafı üzerinden de oyunu kurma imkanı var. Ama o sistemin içindeki ayağını görmüyor mu durumda olur? O görünür durumu şöyle diyelim, işte bildiğimiz klasik işleyiş, hukuki işleyişler, anayasal yazılı, belirtilmiş, alemi olan işleyişlerin hepsi diyelim o görünür tarafa. Egemen, normal, olağa gördüğü gibi zaten egemen olduğunu hiçbir zaman gösteren her şey yazılı durumda. Ya da her şey kayıtlı, her şey kurumsal işleyişe tabi durumda. Fakat şimdi sorusu şu, o olağan durumun kurulması için o olağan durumlarınca olmayan, yani olağan olmayan bir anın da olması gerekiyor. Yani bir düzen kendi kendine orada kuruluşunu gerçekleştirmiyor. Yani düzeni düzenin içerisindeki e, süreçlerde anlayabilirsiniz ama bir istisnale anda onu çözemezsiniz. Demek ki düzenin düzen olma ilişkin tarzı aynı zamanda onun kendisi dışındaki anla da ilişkili ya da geleceğe doğru bakarsak normal bir içerisinde düzen kendisine sürülebilir ama kesintiye uğradığı aldan itibaren o süreç e, yeni bir kuruluşu gerekli bir düzenle tevasıf ettirir. İşte Egemen dediği o e, bozulma ve düzenlenme adlarında oyun kurabilen tarafta yer alıyor. Böylelikle Schmidt'in geçen haftada bahsettiğimiz e, varoluşsal bir karar alma perspektifi meklifi buradan önlemem çıkmış oluyor. Yani Schmidt'in e, Egemen'in bağrılışını kaynak olarak gösterdiği bir perspektif çıkıyor. Dolayısıyla Egemen madem Egemen'in bağrılışı yürürlükte olan yasanın kökeninde yatıyor. Demek her hukuki güzel kökeninde politik bir bağrılışı gerektiriyor bir teze bizi çıkarmış oluyor. Ve zaten burada Ed Shein'ın kelimesini kullanıyor. Tam altında o cümleyi yer aldık ama yani e, karar almak fiili için e, kullandığı fiil kesip atmak, bölmek, sınır çekmek gibi anlamlar taşıyor. Ya. Yani o karar konuştuktan sonra karar almak bir seçim yapmak değildir. Evet yani, onu söyleyeyim. Erşhano kelimesini kullandığınız için. Erşhano şey la çatı çıkarlar, karar sıçarlar. kelimesini burada kullanırsak biz eğer açığa çıkarmak ya da politikini kaldırmak anlamında bir tıklığı olduğu için e, bu olağan düzenin öncesindeki olağan olmayan bir düzenle inlemekten ziyade aslında olan ama bizim hakkımızı kaldırdığımız için ona vakıf evet. olduğumuz bir yorum yapabilir mi? Olabilir. Olabilir. Olabilir. Olabilir ama yani bir anda da politik şeyler alanının e, ne diyelim dingil bir alan olmadığını çok e, hareketli olduğunu da gözünde önünde bulundurmaz Aslında yani beynemli eleştirisi buradan gelecek onu burada bugün bahsetmeyeceğim ama yani e, e, beynemli eleştirisi hep şöyle gelecek ya ıslah'ı e, anlar kural haline gelmişse tezde olacak onu bugün bahsetmeyeceğiz. Yani şimdi olan çoğunlukta. çoğunlukla ...olduğunu e, olağan dışına, ısıslar olarak geldiği süre, beynimin tam tersi bir perspektiften girecek o de bakacağız. Tarih kavramı üzerine tezleri burada okuyacağız ve yukarıda size. Şimdi dedik ki, karar almak seçim yapmak değildir, yani karar alındıktan sonra kesip atılmış olur ve o anizamda varoluşsal bir e, durumdur. Dolayısıyla seçim, tek bir seçenekler arasında seçim yapmış olamazsınız bizim sonraki derslerimizde politik olan ortaya çıktığı anlar olarak savaş anına, karar savaşa karar vermenin yani yanında yine politik olan ortaya çıktığı bir durum olarak düzene, istisna adını düzene karar vermenin. Burada, Burada da düzensizliğe var. Yani i̇lk durumda politik olanın ortaya çıktığı anlar ya da... Hep olan... ama sınır anlarında çıkıyor. Evet, sınır anlarında. Yani sınır anlarının belirleyiciliği var diye. ya da cümleyin genişletmesi sınıf anlarının bir belirleyiciliği söz konusu. Şimdi şimdi burada bakın liberal e, politik felsefe geleneğinden farklı bir mantık işletiyor. Liberal politik felsefe geleneği hem o hem o da. Yani ne demek ki hem o hem o mantı? Bu bir mantık kelimi olarak kullanıyorum bunu. Yani işte bir arada yaşayalım, o da iyi olsun, bu da iyi olsun. Bu liberal politik felsefenin temelinden. Şimdi ise. Antipedir odur. Yani ya ya da mantığını kullanıyor. Bu kararama kararama birlikte. Yani bir ölü kalın savaşına dönüyor ya da bir e, ikisi iki mantı iki zıt mantı aydan bulunamazdı ya da iki antagonizmanın birbirini e, tamamen e, yok etmek için ya da bir şekilde mağlup etmek için kullandığı ya ya da mantı Çünkü karar böyle şey. Çünkü karan aldıktan sonra belirli bir konuda Karar almak demek, uygulamak da demek ve bu uygulamayla birlikte var olmayı sürdürmek demek. Yani bizler yüzden seçim yapmaktan bazı bir şey söylüyoruz. O seçimden öte karar alamadıktan sonra, ya ya da mantığını işlettiğimiz için diyelim, ya da o mantık kendiliğinden işlediği için, biz zihinsel biz süreç olarak öyle işletmiyoruz, var olan şeylerin yapısı ya ya da mantığı üzerinden işliyor. Ondan sonra bir artık bir durum aşılmış yeni bir durum oluşmuş oluyor. Şimdi burada ben hem ahlak felsefesi biyolojik atölyede de konuşuyorsunuz biliyorum ama keşke Mehmet Hoca da olsaydı bazen ahlak felsefesiyle politik şey düşününce böyle bir çelişki çıkıyor çünkü ahlak felsefesi içerisinde genellikle kapsayıcı bir durum olarak yani şeylerin, insanların, öylerin yan yaladığı, yan yaladığı söz konusu olmuyor ama politik karavanları çoğu kez bu yan yaladıktan değil, yan yaladığı mantığından işliyor. Yani politik olanın özüne ilişkin kavrayış bu yan yaladığı etrafında gidiyor. Bu anlamda şimdiden biliriz mi? Hem anarşist felseye geçtiğimiz hafta bir soru Gelmiştir. Ya yani bu yer ya da mantının kaldırılabileceğine dair inanç duyan tüm perspektive vereyim. Ama ahlaklar politik alanda. Eğer politik olanın ahlak perspektivesi düşünmeye çalışıyorsanız, e, orada da bir eleştiri var. Ya da politik olanın sadece bu perspektife düşünmeye çalışıyorsanız, ona da bir eleştiri getiriyor. Şimdi bu politik olanın yer ya da e, olarak kaldırılabileceğine varoluşu e, var kaldırılabileceğini iddialar, görüşleri apolitik düşüncelere dayanır. Evet. Ve bu böylelikle liberal felsefeden işte şeye diyelim anarşist felsefe ya da felsefenin diğer alanlarında getirdiği birikimi politik felsefe alanına sokmaya çalışan diğer tarzlara bir eleştirisi var şimdilik. Ve bunu geçtiğimiz hafta Ateş Hoca'nın yaptığı diyelim Şantal Ruf'ta liberallere eleştiri var yani bir politik olan içerisindeki çatışmanın yok edilebileceğine dair inanç besleyen tüm görüşlere karşı ya ya da mantığının indirgenemezliğinden söz ediyoruz. Yani kararlandıktan sonra işte yollar tamamen ayrılmıştır ve bu dilemmayı ya ya da mantığının bu dilemmayı pozitivist ya da normativist bir yöntemle çözmemiz mümkün değildir. Ama bunu tabii bu hukuk söyleyeyim. Politik felsefede bu ya ya da yı her, her o her oyaya dönüştürmemiz kolay gözükmüyor, özellikle karar <gülüyor> konuları. Dolayısıyla burada e, norm dediğimiz şey yani bu felsefesinden norm dediğimiz şey sadece normla oluşur sadece normla bozulur, sadece normla düzeltilemez. Yani normun arkasında politik praksis vardır, politik praksis önceler de olmadığı, Ama bu şu demekle de değildir. Yine T24'te bir röportajım ilanmıştı, oradaki soruya verdiğim yanıta da bakabilirsiniz. Şimdi şunu söylemiyor bize, ee, karar alma ya da politik praksis normal önceler ama norm, norm olarak baz sonra Norm kurulduktan sonra normun normatif bir işleyişi varmış. Şimdi hukuki kerte yoktur demiyor. Bazen de bazı böyle anlaşılabiliyor. Yani sanki şimdi normatif hiçbir işleyiş yok demiş gibi anlıyoruz. Hayır zaten şimdi hukuk çok. Ama hukuki normun arkasındaki kuruluşu ya da kaynakla baktığımız şimdi orada politik pratiği görüyor. Fakat norm bir kere bazı dikasyon normatif bir değere sahiptir. Bunu da yok saymıyor. Dolayısıyla şimdi politik felsefe içerisindeki konuyu tartışırken hukuk felsefesi arasında şimdik 3 tane büyük ekol ayrıştırıyor. Bunlardan bir tanesi pozitivist ekol diyelim, hakim ekollerden bir tanesidir. Diğeri normativist ekol. Üçüncüsü ise şimdi desizyonist ekol olarak adlanmış. Nedir desizyon? Desizyon karar alma. Karar amaçlı ya da decisionizm olarak özetleyebiliriz bunu. Şimdi zaten hukuk felsefesiince sanki pozitivist ve normatif olan tüm yorumlar hukuk felsefesi decisionist hukuk felsefesinin dışında gibi anlaşılıyor. Ya da işte o kadar sınır kavram olarak çizilmiş ki decisionizm karar amaçlı yani tüm bu işte politik felsefe politik teoride hukuk alanlarının tam kesişim noktasına yerleşmiş durumda. Dolayısıyla Schmidt'in normun norm olarak var olması için kurucu bir normun işletilmesine değil, bir politik kararhane söz konusu olduğunu söylüyor. O zaman e, denilebilir ki, bu Schmidt'in e, Hukuki Düşüncük Üç Tipi diye bir kitabı var. Yine pozitivist, normatist ve decisionist ekolleri orada sığlıyor. Yani öncelikle şuna geliyor. Norm norm olarak kendi kendine vazgebebilirler. Yani yani politik e, kerte olmaksızın norm kendi kendine bir varoluşu sağlayabilirler. Norm kendine yeterli. Çünkü şöyle bir şey, pozitivist ve normatif gelenekler geliyorsanız normatif süreçlerin içerisinde şunu da yerleştirmenizi gerektiriyor. Şimdi burada dedik ya yani yemek olan dışı. A'ya karar veren, olan dışı olana karar veren ya da istisna'ya karar verenler diye. O zaman normativist gelenek diyor ki, madem olana karar veriyor, istisna olana karar veriyor, onu da norm içine yazalım diyor. Bu postivist gelenek. Yani onu da normatif bir sürece sokalım diyor. Ama şimdi tam da bunu imkansız anlatıyor. Yani yet bin oluşan bir durumdaki öngörlemes bir istisnadan. <gülüyor> Normatif olarak yazılabilir olması söz konusu değil. Yani bu e, tasvir edilebilecek ya da normatif anlamda düzenleyici hale sokulabilecek bir an değil. Size <gülüyor> gönderdiğimiz şeyde sayfanın yani baktım. metinde sayfanın başına şöyle bir satır var ben de ona değenmiyorum. Satır. Ee, Şimdi bu kadar edinmenin belki de edinme isteğinin olduğu ama yani, metinden okuyorum. Ancak ekstrem olanlar, ortalık kaldırılıp kaldırılıp kaldırılıp hukumsal bir sorun değil. Bu manada belki kastettiğimiz şey yani bu bizim bahsettiğimiz şey normal bir durum tekrinde olacaktır. Onun dışında olan, o da hukukun dışında olan değil. Problem dönmüyoruz zaten ki kaldırılma konusunda olabiliyoruz. Yani e, hukuk felseyesinin zayıf tarafı bu. Yani şeydeki eğer pozitif açıdan bir hukuk felseyesi görüşüne sahipseniz e, hukuklaları sadece hukukla tanımlanabilir bir alan değil. Yani hukukun dışarıda taşıyor. Özellikle normen, normal kimin karar vereceği ve normal normun ile ilgili. Hocam, evet. Kemal Başkan anayasa hukuk kitabında da anayasa, var olan anayasa boşluk olması gerekiyor. Yeni bir anayasa kurabilmesi için bunu önü sürüyor. Yani var olan anayasayı değiştirebilecek bir siyasi olay olacak. Bu ne olur? Darbe olabilir, devrim olabilir? Hı hı. Tamamen anayasayı dışlayan bu süreç. Tamam anayasa boşluk olacak ve bunun üzerine Anayasak olacak. Anayasa bundan sonra kurulması gerekiyor. Yani tamamen bir boşluk olması gerekiyor. Tamamen e, var olan anayasal süreçler bambaşka bir süreç değil. Tabii şey Kemal gözlerden başlıyor. Başka gözler ama Kemal gözlerden gözler başlıyorsuz. Tabii şey e, o biraz daha e, şey Shimiktlerin ilişkisinde kitabında gördüğüm için daha çok pozitif normatifist hareketime daha yakın bir e, anayasa kurusu iyi dediği kitabı var. Fransızca genel bir şey diyor. Bu Barton, Tüyan diye kurucu, iktidar gibi bir kitabı vardı. Onun. Ee, ama yani Schmidt'in aslında tam yakın olmayan bir anayasa görüşü. Onu söyleyeyim. Yani o Schmidt'in yani meselelere yanıt veriyor kitabında. Ama yine de tamamen desizyonist bir noktaya gelmediğini hatırlıyorum kitabında. Yani onu bir e, tekrar bakılabilir o sürece. Ee, şimdi şunu söyleyeyim. Madem kredik e, kriz anlarında illaki nasıl müdahale edeceği, anayasalar yazsın diye bir gelenek var. Şimd e, e, bunu e, tamamen Egemenin varoluşuyla ilişkilendirerek yani paradigma içerisinde, bugün paradigma içerisinde politik varoluşa giden bir hattı konumlandırmış oluyor. Şimd e, şunu söylüyor. Siz e, eğer Şöyle birisi hukuki paradigmayı siz esnetiyor musunuz ya da normatif anlamda bir boşluk mu yaratıyorsunuz? Demin de aslında şekil perdenişi oluyor. Ya ben bunu böyle düşünsem de düşünmesem de zaten tarihsel olarak, soğut olarak politik şeyler, içli böyle oluyor. Her şeye şimdi entelektüelist bir hukuk görüşüne de karşı. Yani dedik ya politik şeyler alanında ya ya da mantık işler sen böyle düşünmesen de böyle işler. Yani Schmitt'in varlutsal düşüncesi o entelektüelizme ya da zihinle kullanılacak normatik bir paradigmayı dışlıyor. Her şeyin önce buna dikkat etmek gerekiyor. Zaten burada e, Egemenin bağlı ilişki, tavır böyle gelişiyor. E sen bunu böyle düşünmesen de böyle işliyor. Hemen mesela Jean Baudet'den bu e, Cümhuriyet üzerinde altı kitap, hiçleri yok. Yani çok temel kitap, bu yüzden hiçleri yok diye burada da söyleniyor. Belki de İstanbul Üniversitesi'nin geçmişinde çevrilmiş oluyor, öyle çok kitabı var İstanbul Üniversitesi'nin 40'lı yıllarda tercüme ettiği gerçekten e, bayağı o derece dünya çok iyi takip edilen bir üniversite olduğu için İstanbul Üniversitesi çok değerli kitaplar çevrilmiş. Belki de. Hani, bir hoca olabilir ama şu an yasada olmalarını sanıyorum. Ee, Şunu soruyor. alma meselesini Jean bu kitabında 16. yüzyılda hareketle göstermek istiyor. Ee, şöyle bir alıntı yapılıyor genellikle Jean Baudet'in ders kitaplarını anlatanlar. İşte egemenlik e, mutlak ve sürekli, e, sürekli bir güçtür şeklinde bir alıntı yapıldığı ders kitaplarında can modeli. E, cumhuriyet ya da devlet üzerine SİLİR e, SİLİR SÜRLER MÜLİK SİLİR DÖNER MÜLİK SÜRKÜYİR DÖNER MÜLİK e, şey. Ama bu cumhuriyet burada devlet maalesef. Yani devlet üzerine altı kitaplar diye de çevrilebilir. Cumhuriyet devleti bu olarak da tercüme edilebilir. Şimdi Şimd diyor ki modelin egemenliğe mutlak güç affetmesi Esas onun teorisinin kritik noktası değil diyor. Esas kritik noktası şu diyor şimdi. Egemen kanunlarla ne derece bağlıdır ve tebasına karşı nereye kadar sorumludur? Yani egemene tabi olduk kanunlarla tabi oldukun tabi ilişkisi ya da kanunlara uyma ilişkisi nereye kadar vardır? Hangi noktaya kadar? Demek burada iki şey bahsediyoruz. Bir tanesi ee, Şivetik'in olduğu gibi Fransızlı oldukça Sivetik'in neyse sitem eğer e, gerekirse, eğer bu zorunluluk gerektirirse o kanunlarla ilişkisini egemenin kesme imkanı doğabiliyor. Yani aslında egemenin gücünün e, mutlak olması sürekli olarak onun mutlak ve daimi güce sahip olması değil, o kanunlarla ya da yasalarla olan ilişkisini bir yerde bir ayağın dışarıdan olabildiği için oradan e, o düzenin içerisinden çıkıp düzen dışı bir paradigma içersen tekrar düzeni yeniden kurabilecek yolu olması. Yani egemenlik tanımı bu etrafta şekilleniyor. Yani e, Şehit o tanımı yani basit bir egemenlik ve mutlak ilişkisini yetersiz bir tanım olmuş. O esas vurucu yeri Bodel'in egemenliğe dahi bir istisna tanımlamış olması, bir olağan dışı hal tanımlamış olması. Ama bu olağan dışı halk da bir şey. Hukuki paradigmanın bağlı dışarı değil, onu ısrarla söyleyelim. Dolayısıyla hiç şüphesiz egemen tevasına karşı sorumludur. Sonuna kadar onu korumak zorundadır halkına karşı. Ama öyle bir an var ki diyor Şimit, o an bu sorumluluklarının hepsinden azdırılabilir ve bağımsız bir şekilde hareket edebilir. Tekrar düzeni kurmak açısından. Genellikle evet, egemenliğin mantığı bu şekilde işlemiyor. Yani egemen, bir ürünlükdeki hesap vermeksizlikle ilgâh edebilme becerisine sahiptir ve bu hani ben egemenim yapar değil zaten yapmıştır. Yani, İsterse emitelektiriz bir tanımı yok burada. yani bu adil duruma e, bir tanım verebiliyorlar Yani şey, e, egemenin teşvik ettiği bir bu işte, şey. Yani e, acil durum, bir eksesif durumlar ya da Hocam şöyle bir şey diyeyim devletin kendi varlığını tehlike, tehlikele gördüğü durumlar. durum yani tabi ama bunu yani şöyle bir ayrılık ısrar yapalım yani bunların bazıları şeyde hukuki metinlerle, anayasada de, bazen de, tanınanıyor de, ama şimdi ısrarla bu normatik olarak tanımlanmış olan olan işte halleri, istisnaları kastetmediğim söylüyor yani orada tanımlanmış olan bir durum ortaya çıkıyor. Yeni gene bir durum. Yani, Ort, ön, yani ön görmüş olsaydı insan olacaktı yani. <gülüyor> evet. Zaten yani, öngörülük için ön. onlar <gülüyor> isthali olmuyor zaten. Önce görmüşsünüz. Bu yaklaşım yalnız sürekli farklı değil mi hocam? Yani Kanunilik ve Meşruiyet de kitabı var. Şimdilik üzerinde tamamen yapmışlar. Yani. Orada o daha e, otoriklerin aleyhinde, toplumun elinde bir bakış açısı. Dinliyordur yani bana. Yok ona da değinmeye çalışırız. E, yasallık ve meşhuriyet arasında ama hani şöyle diyelim yani salondakilere daha açık vermek için yani bazı şeyler hem yasal hem meşru olabilir ama bazı şeyler yasa dışı ama meşru olabilir. Yani Şimd oradaki yasa ve meşhuriyet ilişkisini çok önemseyen bir şey düşünür ama pozitivist hukuk paradigması yasanın iki özelliğini gerçekten felç ediyor. Bir tanesi meşru olması özelliği. Diğerinde yasakın adil olması özelliğine, neredesi normatif formalite adına onun aleyne diğer bir şey, diğer meşruiyeti ve adalet aleyne e, şeyi koruyorlar diyelim, normatikin e, formal olmasının önemi sürülen böyle bir sorun var şimdiyi tasdik ettiğimiz. Her evet. zaman burada Obama'nın suhaniye e, durum derken dediğinizin somut bir e, durumdan bahsediyor değil mi? Niye bu içinde? Demeyelim olur. yani politik şeyler alımında diyelim. Somut bir durumdan mı bahsediliyor yoksa? Hani yasaların <gülüyor> anıla üzerinde bir olay mı? Somut durum yani zaten Roma mutlulukun da ilk tabiriyle ekstrem hus sitatis casus yani e, ne diyelim e, zorunlu ekstrem haller yani aciliyet gerektiren zorunlu e, ekstrem durumlar. Hocam çünkü yöntemden şöyle bir bölüm kısım var. Gelemenliğin bir yurtanımı olarak demiştirilen soyuk şımanın geçerli kabul edilip edilmemesinin teorik veya prezansızlığından bir farkı yok. Daha sonra bu soyuk durumları eğiliyor. Ve tamamen diyor tartışılan sonu boyutu uygulamalı. Yani bir anlaşma sütüldüğünde kamusal çıkarı veya elde edilip çıkarı kamu güvenliği ve düzenini kamusal selameti ve benzelemeyi oluşturduğuna kimin karar vereceği gibi. Sonu fikri. Gayet sonu. Allah'ım. E, ne normatif anlamda organize edilebilir ve de zihinsel olarak tasarlanabilir diyor. Buyurun. Ben bir şey soracağım. Ee, az önce Çinli ve egemenliğin Amerikalı aslında bir ayağın zemin dışarı, dışarıda olmasının bunu bir o gücün verdin bahsetmiştiniz. Hı. Burada şöyle çok ilginç bir şey çıkıyor hocam yani bu yorum ne kadar doğru olur o doğru olur sizce bilmiyorum ama yani bugün egemenliğe karşı mücadele veren ve işte otoriteye egemenliğe karşı mücadele veren kesimler bir şöyle bir algı var tam da sanki o egemenliği o dışarıda olan ayağa karşı bu içeride olmalı yani sen bu düzen dışında hareket etmemesi egemen olarak bu bokun üstünlüğüne riayet etmemesi gibi bir şey var eğer bu anlaşılırsa o, bu zaten onun e, gücünü veren bir şey yapıyoruz mutlaka o sınırlar içinde bir egemenliği olmayacağını düşünüyorsa o zaman onlara bambaşka bir siyasi bir yol düşüyor. Tabi yani ama e, birkaç sorun var e, siyasi teorisinden. Birincisi egemenlik e, nosyonunun e, bugün 21. yüzyıl e, it, e, itibariyle dönüşmesi sorunu. Yani Şimek bu mekle yazdığı 20'li yıllarda hala bir egemenlik nosyonuyla tartışılıyor fakat daha sonra geç metinlerinde biliyoruz ki, lada egemenlik kavrayışında o klasik egemenlik kavramı zaten dönüşüyor. İmzası böyle bir sorun, var. artık böyle bir e, tarz ortadan alındı değil mi? E, i̇kinci sorun ise bence bu daha çok önemli. Yani sonuçta e, egemen e, bir şekilde egemen davranışını sergilerken bu olan dışı durumlardan hareketle kendi meşruiyetini kuruyor. Fakat sonuçta bir olan durumda, bir düzeldir, normatif düzende inşa ediyor. Sorun, bu normatif düzenin yani olağanlığının, normalliğinin işte gündelik akışına e, ortadan kalkmaya, yüz gözü yani kalkmaya Ya yani benimle çok konuşuyor. Ya bir şey istisna bir şeyin kendisi olan duruma dönüşürsem. Yani tam da bu Durum e, riski altımlarla tartışması buradan. Yani, e, ya yani. yani şu sorular tutarlılık mevzu sorusunda e, ben biraz daha şöyle algılamıştım okuduklarımı. E, kurulacak olan e, ikinci yeni düzen ya da işte evet. o tekrar tesis edilecek olan şey eskisinin aynısı olmak zorunda değil. Dolayısıyla i̇yi, doğru. E, yani i̇yi, o devrimci hareket ya da ee, işte o geri dönülemez şey zaten e, şimlik bağlamında bildirilmiş. Bu da test edilen şey sadece düzen bahsedilen kavramdır. Ya düzen düzensizliği işaretlen bir unsuda dönüşürse yani beyimin işaret ettiği şey e, yer yani bir türlü olan dediğimiz an kurulmuyor. Yani mesela beyimin işaret ettiği e, unsurlardan bir test olur. Bu iki iki şeyer egemenlik nosyonunun dönüşmesiyle. E, olağanla olağan dışı hali arasındaki şeyin bozulması. Benjamin'in işaret ettiği iki tane temel nosyon var. Bunu da özellikle derdin, derdi itibaren Benjamin'in çok üstüne duruyor. 39 ve tam yani 2. Dünya Savaşı'nın e, e, eşiğinde, başında ve şey Allah'ın Aziz bilir çıktığı bir anda Benjamin e, şimit okuması yapan birisi. Böyle bir farklı perspektif geçiyor. Yani buradaki türlü sorun buradan çıkıyor. Şey, kitabın son kısmında ben bu konuya çok girdim. Şimit'in cevabı, yani cevabı olmuyor mu? Şimit'in cevabı olmuyor mu? Yani onu ayrıca ben ders bir derste orası karmaşık bir metnin referansını gerektiriyor. Şimit-Benim ee, ilişkisi. Ee, son bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Burada so, e, somut söylemde olmakla beraber aslında Şimit imlediği işaret ettiği ee, Egemen'in kendi e, şeyi diyor, Çünkü 15. sayfanın başında da, Egemen'in kim olduğunu tanımlarken, agit bir durum, söz konusu olduğu olmadığına ve bunu bertaraf etmek için ne yapılması gerektiği Karar verildi. diyerek Bizi somut bir mecradan uzaklaştırmış oluyor. Tam tersi, karar vermek order. yani karar vermek yapı kurgulamış olmaya gereken. Yani Bu bir seçim yaptık seçimin sonucunu göreceğiz. Zaten karar verilmiş demek, zaten da uygulanmış, yol alınmış ve fiilen durum oluşturulmuş demek. Şehit Çağrı'nda. Yani seçim yapmakta özel yüzden farklı. O yüzden somut bir durum oldu aslında. Yani. Meşruiyetin de karar verme anında bir şey ilgili oluyor o durumda. Yani i̇şte o meşruiyet sorusu başka bir şey. Yani şimdi ona çok girmeyelim. Yani meşruiyetinin nasıl oluşturduğu ile ilgili kısmı biraz karmaşık ama ya yani şimd'e göre diğerin oksimon olan tabir, hukuk devleti tabiri. Zaten her devlet hukuk tesis eder. O yüzden e, şirket şey, fiberen ya da pozitif hukuk e, felseysi beni baya Yani hukuk devleti ne demek Zaten devletse de hukuk tesis etmiştir diye düşünüyor. Yani devletin tanımı o diyor. Yani zaten devlet hukuk tesisleri olduğu için hukuk hukuk devleti gibi bir şey oluyor. Şimd bu tabire oldukça karşı. Peki o halde plebisit işte onlar yani yok kadar girildiğim yer yani şöyle bir şey an e, bekleniyor. E, şimdi de Roma e, modelini dönerek işte Roma'da kimden? diyelim Sezar çıktı halkın karşısına. E, halk alkışlarsa aklamatio diyelim. Halk alkışlarsa o zaten onay verilmiştir. Yani halkın onayı o şekilde alınmıştır. Yani yollarsa tabii halkın şey çok kötü bir şey ama genelde yani, çoğunluk alkışlıyorsa o zaten tanınmıştır. Yani bu şey usul bu. Evet bir ara yapalım isterseniz devam edeceğiz. Arkadaşlarınız da zaten bisikleten şeyler yazıyorda, şimdi gördüyseniz gördüğünüz, lisederin bir gülteni var, yani geçtiğinizden çıkan Noh Atölye'nin birincisine kapsayan bir gülten yandı. Bu seferki gülten de ne şey yapabiliriz diye düşündük, her bir arkadaşımız işte sevdiler bir sevdiler ikinin özetini yapabilir bir sahifeyi geçmeyecek ve böyle bir teknik özelliğe sahip olmak kaydılar. Ya da en basit olarak bize yazdığınız kısımları gönderebilirsiniz, gönder, gönderen arkadaşlar var. Bir iki arkadaşımızın vasıtasıyla da editleme işini yapabiliriz diye düşünüyoruz. En azından bu sefer kir yayınlanan Isıder büteni fotoğrafın biraz daha az, onun yerine daha çok metin olan, e, sizin de adınızın da geçebileceği. En kötüsünden, e, herkes bir sahibinin atölye hakkında yorum ve görüşlerini de yazabilir. Ve o konuda bir şey de yazabilir. Yani biz bu sinir üretimlerinizde, hani ekibisaylar kütende sinir üretimlerinizi kullanmak istiyoruz tabi bir editör vasıtasıyla. En azından paylaşırsanız hemen ben söyleyeyim, Arzu Hanım sağ olsun 4 dökümlü dökülünü gönderdi. Ama tabii şey, e, onlardaki özel isimler, referansları, inanma aşamasında e, ne diyeyim, e, düzeltmek de gerekiyor. Ama yani birçok arkadaşımız daha çok motive edeceği için bir sürü ne zaman işlemlerinin kesin yerleriz diye düşen bazı bunun belki sevindir, e, olabilir. Çünkü en çok votu herhalde siz de aldınız o konuyla ilgili. E, şunu bırakayım mı? Yani böyle bir e, kafamızdan böyle bir şey geçiyor. Hayda da alınız çok kaynalı arkadaşımız var. Uzun de var burada. Belki sizde bir şey yazarsanız baya sizde e, emek saygınızı. Yani en azından bir seminerin özetini yapabilirsiniz. Bir, iki, sayfada, bir, buçuk sayfalı, bir, buçuk sayfalı bize paylaşırsanız o kime değerlendirmek isteriz. Yani seminerleri özetleyemeyecek durumda en azından atölyardaki görüşlerini birer paragrafla yazarlarsa iyi olurlar. Yani bir nevi artık Sizdeki etkileşimi ölçebileceğimiz bir takım e, metinleri bizle paylaşırsanız iyi olur kalıpsındayım. E, yani bir gözün beyler atabilirsiniz seyimleriz. E, bunun dışında başka duyurumuz bir şey var mı? Sen bir şey mi? Şey evet bu ne? Yani bir şey okuduğumuz metinden şu bahsettikleri hakkında. O zaman soruyor bunu gör görmezsin. Normalca da Norm, ne demek? Normal olmam kesin tamam iki kaçı değil mi sadece kaçı iki kaçı gönlü malası da var diye <gülüyor> biliyorum yani bir de bir, bir düzen güzel garbe malası buyu bakın ben merak ettiğim bu görsel e, çıkardığından net e, olup şeyiksizliği anlatsılsından e, aşilmiyim yani ama şey e, tam olarak online doğrular e, şimdi Şimite göre e, yani bu arada bunu yapmamız sebebi hani görsel olsun. yani aklınızda belki daha kategorik bir bağlanıyor. Ee, hocam da izin verdi. Ee, şimdilerin hukuki edilen e, nim iki ayağı vardır. Normal durum ve olağan dışı durum ya yani da istisna hali e, Normal durumda e, karar minimize olur. Nor, çoğu zaman norm geçerlidir ama karar tamamen ortadan kalkmaz. E, olağan dışı durumda ise karar maksimize olur. E, norm e, ortadan kalkar. Bunun hani 2x yarına soru işaret vermesi sebebi e, bu çok hani, tartışma yani normal, çoğu zaman ortadan kalkar ve karar almasınıza olur e, olağan dışılıklar. Karar alma e, egemenin karar almasınıza diyebiliriz. Diyeyim. Olağan dışılığının e, 6x norm, normal bunun 3x olması sebebi de e, o Schmidt'in erkeli hayat alınmasıyla alakalı yani olağan dışılığın her zaman daha belirleyici olduğu hukuki bir düzende Olağanüstü durum her zaman sayıcı e, <gülüyor> şey anlamında normal durumdan daha büyük kesinlikle yani, matematiksel ifade edersek. Böyle görsel bir şey. Teşekkür ederiz. atölye mantığına uygun böyle e, söz alıp bunu yapmak e, güzel de olmuş bence. Bunu da mekki gültene koyarız. Bütün görselleri, metinleri topluyoruz ama e, bu da kısaların çeşitli farklı <gülüyor> farklı. Yani en azından bu tabloda anladım. E, Beğenleyici oldum. Ee, ya da yoğunluk anlamında belirleyici olan, olağan dışı durum olduğunu söyleyebiliriz ama yoğunluk dışında süre anlamında belki şöyle bir şey edilir. Kronos ve kairos diye iki inancı kelimeyle. Yani kronos'a mekanik zaman dersi e, kronolojik açıdan, kronos açısından olağan halde biraz daha uzun süre. Ama kairos yani azamlar onları kurduğumuz zaman da karar vergi olarak da tercüme edebiliriz. Kairos Kısa ve netdir ama yoğunluğu daha fazla kuruculu açısından bu da aslında gayet iyi yerde bu. Sen bir şey hatıra çektin mı lan? Yani bu dersin özetini benim derdimimizini ben yaparım hatırlıyorum. Tamam yani herkes ikini bekliyoruz yaptığınızı. böyle bir çeşitliklerce de paylaşmaya çalışıyoruz. E, karar ve doğruun her de maksimize olması durumu söz konusu oluyor mu bir diye. şey diyecek? Şey. Nasıl olacak? İkisinde Maksim Zeynep'in? Ona... Yani egemenliği son derece destekleyen bir e, halk durumunun ve son derece hızlı karar alınması çok fazla... E, Sezar diyelim, hani daha kolay anlatıcı. E, Sezar, yoğun halk desteği olan bir hükümdar. E, Sezar'ın önü üstüne anlatalım. Yoğun bir halk desteği olan bir Sezar. Ve e, hızlı kararlar e, alması gereken bir takım olan zırhınlar tanımı ve. Hmm. Yani hızlı kararlar, hızlı cevaplar, hızlı giriyor ve destek e, sürekli devam ediyor bir süre için ya bir, bir yıl şey, Burada işte, efendim, kararın mazmunu oluyor burada şey, İşte karar dahi oluyor. Savaş kararı alıyor ya da cenabı kapatıyor diye. bir hamle yapmış olabilir. Sözlerim olan işi. Şimdi, savaş tehlikesi var. Ben böyle cidden. Kesin olarak bu kadar asimetrik işliyor durumlarda, yani karar mekanizmasının yoğun olması, e, normatif düzenin kuruluşla ilişkin bir değişikliği gerektirecek. Yani bunlar e, birbirleriyle e, eş zamanlı biraz zor geliyor. Yani bir öncelik bir sonraki ilişkisi var. Bir de e, yani ne diyelim ona? Simültanite yani eş zamanlık ilişkisi zayıf olan bir ilişki e, karar ile norm. Peki e, mesela içteki çatışmadan da dıştaki savaş durumunda bu karar ile norm mekanizmaları yaklaşması mı? Yani... Şimdi o, o daha değişik şey, zaten devletler kendiler alanında e, normatif bir ilke belirlemezler şimdi işin de e, şey e, tarafı bu. Devletler kendi aralarında zaten savaş halindedirler, yani savaş tadırlar demiyorum. Savaş hali... Devletler arası ilişkiler değil, devlet halk arası ilişkili. Yani şöyle ilk savaş ve savaş perimenlerine ayrıştırarak konuşacak olursak. Savaş açtığınız kısım ne oluyor? Başka bir, e, dışınızdaki bir devlete savaş açıyorsunuz. Dolayısıyla zaten orada normatif bir düzen kurulu bir şey yok. Ya da devletler kendi aralarında bir üst ilkeler belirlemiyorlar. Orada zaten devletler kendi aralarında e, doğal halinde gibi yaşıyorlar. Dolayısıyla e, o oradaki normal sürece zarar veren bir şey değil. Ama iç savaş dediğimiz şey, e, işte beydirip kimiyle yine Roma, bu üzerinden önce görürsak ben içerideki yasanın bölünmesi bölünmesiyle içerideki sürekli yani bir bozulması üzerinden iş yapıyor. Yani en tehlikeli savaş çünkü ne bir karar var ne bir norm var. Yani en tehlikeli bir durum o. En azından içerideki düzenin dışarı savaş kararı verebiliyor. İçerdeki normun e, değişimi daha fazla oluyor savaş süreçlerinde. Aynı zamanda iktidarın kazanması için ya da işte e, ülkenin beklisi içinde halkın desteği aynı zamanda artıyor. Karar alma artıyor e, ve işte norm kurma, normu destekleme, e, meşruiyet. Yine ayrı. şey, yani buradaki işler yani, çok bozuluyor. Olan dışarının sayısı fazla artıyor, ama hmm. olan dışarı anlamından taşmaya başlıyor. Yani nedir? olan dışarıda, olan hale gelmiş oluyor, o zaman olağan halk ne olur? Yani böyle bir yani normatikse orada şöyle bir durum çıkacak, yani normatik süreçler neredeyse oluşmamış. Ya da çok az normatik süreç var, bu da bir şey yani hukuk, yani şimitin o yüzden nesilmeniz mi bir hukuk yok olarak yorumlanamaz. Yani hukuk, hukukun işleyişine ilişkin bir yorumdur nesilmeniz. Hukuk olmamasına ilişkin bir bazı yorumlar da sanki hiç hukuki bir e, otonom alan tanımda olmuştu. <gülüyor> Hatta belki sana söz bırakınız. çünkü senin tezin tam da Şimitte hukukun otonomisiye ilişkin. Yani belki şunu sadece vurguladım. Şimit e, norm karar karşısında diyelim. E, ne yapıyor? <gülüyor> Ezmiyor. Sadece normun varlığını karar gerektiriyor karar aldı olsun diye bir ya. Ama normatif süreç normatif süreçtir. O yüzden hocam arkadaşım sordu hani e, işte normun ve kararın ikisinin de yüksek derecede olduğu bir e, hukuki bir düzen olamaz. Çünkü norm partikül, partikülel bir şeydir, karar e, tümel bir şeydir. E, norm olaya has şey, e, karar olaya hasdır. Norm daha geneldir. Yani meclisten çıkar ama, ama. karar en alttan uygulanır. Oysa ikisinin yüksek olduğu bir an hukuk düzeninin içerisinde bir şey değildir. Yani hukukun dışında bir şeydi aslında. Evet, yani süpralegalite diye bir tabir var şimdi tekrardan. Yani yasallık üstünlük diyelim. Yani Hı. hem yasallığın içerisinde, hem de süpralegaliteden bir an işletmeniz aynı anda büyük an olmuyor. Yani ikisinden biri geçerli bir modalite olarak. E, bu hala bence hukuk felsefesi. Yani onu da söyleyeyim. Hocam biraz değindiğiniz ama çok sorumlusu daha açık anlayabiliyorsunuz. Şimdi olağan dışı durumlar gene karar veriyor. Ama olağan dışı durumun ortadan kalktığı gelen yani, Gene mi karar veriyor. Yoksa olağan dışı durum gibi bir durum. Gittikçe normal durum oluyor İşte bu tartışmanın en son yani, sorusu. Yani şeyde, o yüzden benim değerliğimiz şiddet şeyi de bu. Evet, çünkü o momentum nasıl Saplancada ilişkin bir sorun çıkıyor özellikle de. E, diyelim, total savaş ve total devlet e, fenomenleriyle birlikte diyelim. Bu Buna ilişkin bir sorunlar çıkıyor. Çünkü o klasik egemenlik şeması bozuluyor. O 17. 20-20 arasında devletlerin egemenliğini tanıyan, iç ve dış diye ayıran klasik o kamu hukuk süreçleri bozuluyor. Yani artık devlette toplum iç içe giriyor ve devletlerin birbirleriyle dolayı temaslar ya da devletlerin toplumlarıyla temaslar karma karışık hale geliyor o yüzden bu sorun oldukça yani birazda biraz zor bir soru zaten belli bir ayrışması o yüzden duruyor tabi e, burada yine uluslararası ilişkileri bir tür başka zorluklar var ama bu şekilde bu noktalar devam ediyor diyoruz ya şimdi Kitapta sanırım şöyle içinde cümle kullanmıştım, ee, olan dışı halk, üzerine konuşulamayacak hatta susulacak bir e, diye, yani genç bir, bir cümle, yani böyle kolay kolay cümle kurulabilir bir alan değil. Son kısmına, 22. sayfadaki kısma bakarsak şunu söylüyoruz ee, Hemen oradan da sayalım Normal olan hiçbir şeyi kanıtlamaz, istisna her şeyi kanıtlar Yalnızca bunu kanıtlamakta kalmaz kural Yalnızca istisna sahnesi arkadaşlar İstisnada gerçek hayatım için tekrarlanmakta katkılaşmış mekanizmanın Tablonu kırar. Böyle bir sürü şeyler ki hem tümel hem de kendisine açıklar. Sistanlar varsa ve kendisine bile kendisine bir de kendisine çıkıyorsun. Ne oradaki olan dış hali kuruluşla meselesi kalmayla baştan yapmayla bir alakası var. Yani bunun e, normal zamanlardaki ya e, da normale dair işleyişin ötesinde bir süreci işletiyor istisnale veya olağanlı çünkü orasında orada hareketler devam ediyoruz. Şey, yani, bu şeyi yani, etmediğim bu yanlış söyleniyor olağanüstü hale program kendisini yenene gözünde de bir tür bir deli bir kavram üretmiyor yani çünkü e, yani olağanlında da normalde hep olur diyoruz normalde olağan hiçbir şey her şeyin kanıtlar. Çok, yani, e, yani istisna her şeyin kanıtlar dediğimizde yani olağanüstü halde no, e, kavram kendi özüne demiyor ve tekrar bir yani nasıl desem bir e, yani yeni bir kavram ya da o sözü olsun o zaman. yani istisnai durum birçok anlamda evet, evet belirleyici oluyor. Halde, tabii yani olağanüstü halde e, olağanüstü yani yalnızca kuralı kazıklamak da kalmaz kural, yalnızca işsizlal sayesinde yaşanlar. Yani bu kuralı e, işsizlalırmıyor mu açık araç? Tekrar bir konulmak gerekiyor yani? İşte onu da yapamıyoruz. Yani şöyle ki, e, norm nasıl ki formel bir anıla ait, e, yazılım çizilimi üzerine konuşulabiliyor, öderneyi dönüştürebiliyor. E, kararlı olan dışı durumlarsa bunları yani normda yaptıklarımızı yapamadığımız bir an. Yani ikisi doğası gereği farklı olarak. Bir tanesi hukuki süreçlerle tanımlayabildiniz. Diğeri ise politik ve varoluşsal süreçlerle anlayabildiğimiz bu şey. Dolayısıyla doğası işlenemiyoruz. Şimdi doğal bakı da alam değil. Ama aynı zamanda dışlayamıyoruz. Yani bunu bu, bu kabul etmek zorundayız. Ama herhangi bir de norma da oluyor. Yani hani ne kısmı ediyoruz, ne dışı Yani işte ne? Demek <gülüyor> evet, olağan, e, ki bu olağa işte fark Bu iletişim anlamda trajedi alınır şey, kavram, Hı -hı. bir şey. Trajimizde kavram bir neden yararsın da ne? Öyle diyebilir misin? Normal. Yani trajiklik var, sorusu var. Dersin başında trajiklik sorusu geldi. Hı -hı. Onu biraz Benjamin'in de Hı -hı. bunu trajik bir şey olarak değerlendirebilirsiniz ama yani dini anlamdaysa mesela e, bir e, tam tersi olarak, yanlış bir ilâhçilik olmak zorunda değil. Mesela bir işte aydınlanma ifadesi aslında dini bir ifadedir. Yani işte dur, dur i̇şte, gibi. Bir, yani şekiller bir anlama olabilir aydınlanma ama yani herzarda dini şeydir. Bakın o kadar da bunu tırkışık olarak yaşamak mümkün. Sadece yani bütün anların ötesinde bir anla, anların ötesinde yaşarlar. bir de mesela trajik, mesela de tüm yeni var olan yıkılır. Yeni kural kullanırsa ekonomik evet. mesela, ekonomik krizini de mesela o şeylerin bir işte kristal olarak yani kullanan her sefasını başlığı, çalıştığımız için yeni bir kavram ya yani bir anlamda bir şey yani, bir anlamda yani pozitif anlamda bakarsak evet şimdi Trajik olana girerken evimizde bir literatür var. Niçeden yani sayabiliriz, Kierkegaard'dan sayabiliriz, Kierkegaard sayabiliriz. Her şeyden ödeyledi de Benjamin'den. Yani bu yakınlık bu mı sayabiliriz? O literatürü çok taramadan ya da trajik olan denir sorusuna itibaren ya da trajik olan evrensel denir sorusudan. Çünkü Benjamin tabloya karşı bir tanım alıyor. Buralara çok girmek istemedim. Fakat yani şu konuda herhalde anlaşabiliriz, eğer olan dışı haller olmasa da, da halleri nasıl bir şey olduğuna dair eder, olabileceğine dair koşullara sahip olmazdık. Bu en büyedeyici olan şey. Zaten bu yüzden yani en tutkunun yoğunluğuyla şu dediğimizde ya da istisna evrensel orada e, tüm tutkuları ve yoğunlukla düşünür dediğimizde buradaki e, istisnanın e, tüm süreçte yani yeni bir zamansallık kurduğunda sürekli o yüzden Kronos ve Kairos arasında yaptığımız e, ayrım burada bir kez daha Allah yani istisna anı olan dışı durum yeni bir zamansallık ve yeni bir takvim de kuruyoruz ama yani bir, önceki taktığı değiştiriyor. Böyle bir özelliği var. Ama bu istihdam durumudur diye işaretlebileceğiniz bir durum değil. Öyleyse öyleci zaten. Yani varlığa bir alsa kuruluşa ilişki o zaten istihdadır ama yani olmayan bir anda da istihdam olmayan bir anda istihdam gibi biz böyle karar verdik istihdam olmasa diyemiyoruz. Yani böyle bir istihdam yarattık diyemiyoruz. Yani varlığa ve somut olması özelliği Dikkat çekilir lazım. Yani yeni bir takvim e, oluşturması, yeni bir zamansal bir kurması yeni bir faktöre dönüşüyor Evet. O zaman gelelim. Karschmidt'in e, büyük rakibi Hans Kelsen'e. Yani Hans Kelsen'de Karschmidt e, ve bu pasajda yolu içerisinde bahsediyor. İki tane rakip anayasa hukukcusu. Ee, Askerse aslında e, denilebilir ki normatizmin e, ya da norma, e, temel normatizmin, yani hukuk alanını normlarla anlayıp biçen her şey normatif bir dizge, normatif bir sistem içerisinde koyan e, bir anayasa hukukcusu. Şimdi Şimdise karar almayı merkeze koyan bir eee analist hukukçusu. Ama şu farkı da yani şu da ortaklığı çizerek ben bu ızdıppı işte durmak istiyorum. Bence Hans Kelsen'de saf hukuk teorisi ki bu saf teorisi zaten soruyordu. Size kim mı sattı? İki. Kaldı. Ama o yanıyor. Rakip de formel devlet cevabı. Kaldı. Evet, saf sav hukuk teorisi. Culture bir isim yani. Bu zaten felsefi ekol anlamında geldiği yeri gösteriyor. Avusturya kökenli. <gülüyor> Ama bir de ben Kelsen ve Şimit'in simetrik olarak zıt olduğunu yani aynı düzenli paylaştıkları ve aynı anayasa terminolojisi içerisinde zıt konumları alınışıyor. Niye bunu söyledim? Bir de çünkü Amerikan anayasacılığı var ki Kelsen ve Şimit orası için çok anlaşılmaz bir kinsim. Yani kendi düzlemlerinde Hans Kelser ve yani Schmidt zıt şeyler söylüyor ama bir Dworkin falan sahneye, sahneye çıkınca gerçekten ikisi de bundan hukuk mu yapıyor diye bakıyor ya da tam tersi bunların ikisi de hukuk mu diye Avrupa'ya bakan Amerikalı hukuk genelliğinden söz edildiği mümkün. <gülüyor> bir tane şey de Berkeley'de görüşü ettikten sonra Hans Kelser hukuk fakültesine ders veremiyor. Birisi Berkeley'de. Ee, Political Science'da anca yani siyasi bilimcisi kategorisinde Amerika'da ders verebiliyor ve bu sayede zaten bu e, Avrupalı olan, Kıta Avrupası belediğinden gelen kitabı Amerikan e, Hukuk Düzelçi yeniden yazıyor. Askerden daha iyi anlaşılır açısından ama yani denilebilir ki Kenzer'de Şirin e, Avrupa Kalın Hukuku'nun anayasacı olarak son iki büyük temsilcisi Bunların da e, aynı konu etrafında iki tane zıt fikir aldıkları, iki tane zıt konu söylüyoruz. Mesela, nasıl ki e, doğru normun kaynağına, Resizyon isimli karar alıncılığına yerleştiriyor. Hans Kelsen'de Sand Hukuk Teorisi'nin de Grud-Rom, Grud-Norm diyebileceğimiz kökelsen temel bir norm yani. Ee, Çeliklerle normu kurmuyor Askerler, ee, dolmativ güzel içerisinden inşa gerçekleştiriyor ve tüm normları kökeni de grunt olarak adlandırdığı bir e, yapıyı koyuyor. Ee, ve dikkat ki, Asker liberal bir e, konumda burada. Hatta şöyle bir ayrım yapıyor ki devir ders bir seansı kaparken bunu Mesela Şimit'e göre e, hukuk devleti tabiri dedik ki, oksimordur yani bir tezahtır çünkü zaten devletse hukuk tezis etmiştir Şimit'e göre. Halbuki şeyse e, Kelsenci liberal e, görüşe göre ise devlet hukuk üretmeli ama içeride karışmamalıdır. Yani tamamen Şimit ve kentlercisi 1 iki konu. Ya yani devlet değil hukuk egemen olmalıdır cümlesi mesela şimdilik anlamakta zorluk çekiyor. Zaten hukuk nasıl tesis edildi ki diye sormakta. Dolayısıyla e, devlet ile hukuk özdeş tutup, hukukuda pozitif yasalarla ya da yani, normativist, pozitivist gelenekle sınadayarak ele almaya çalışan bir hukuk görüştüm. İşte Kelsen bunun en sorun temsilisi. Ben tamamen oradayım da Kelsen'den devletin hukuk üretik ama içeriye karşı işte o da e, ikinci bir soruna yol açıyor. Şimdi şöyle düşüyorum. Hals Kelsen iki tane temel kaynaklan besleniyor felsefaların. Bir tersi kalçı ekologi dedik. Yani hukukun e, düzenleyiciliğine daha fazla referansı beraber. Diğeri ise Viyanokulu'nun etkisi ve bir nevi mantıkçı pozitizm ve neopozitizme sayılırız. Şimdi bu iki hattı askersen kendi hukuk görüşü içerisinde sentezliyor. E, yaptığı şey e, normlar arası bir ilgi kurmak. Normlar arası bir sistem inşa etmek ve bu normları da normun dışına çıkmadan normatif sürecin dışında herhangi bir politik kerte gözetmeden tesis etmeye çalışıyor. Az kalsın. Yani norm, normlarla tanınılır. Tanınılır içerikleri, yani içerikleriyle de ilgili ama formal olarak sınırı bilinir ve normatif düzen kendi içerisinde bir bütünlüğe, bir sisteme sahiptir. Dolayısıyla istisnadır, karardır, olağan dışı durumdur. Bunları eğer ...normatif olarak anlatabiliyorsak, tamam o zaman e, kendisinden bunu hukukun içerisinde kabul ediyor. Fakat normatif olmayan bir süreci, normların içerisinde ya da normların kökeni olarak açıklamak... E, ...kendisine göre gayri hukuki bir şey, hukuk dışı bir şey. Yani hukuk sistemi kendi içinde bir bütünlüğe, matematiksel bir bütünlüğe yerleşmiş olmalıdır. Bu matematiksel, ma mantıksal çıkarıları olmaktır ama tabii burada da hans eski tarz ekollerden ayıran şey şu normlara içerik biçmiyor. Yani bu da öyle bir şey. Yani o e normların adilliği sorusu, mesela bir gitmeye başlıyor da söyleyeyim Yani normlara içerik biçmek e bir e sorun. Buyurun. Bir de bununla Evet. Yani bu krein anayasa, onun hakkında yasa hakkında kızık yürürlükte buraya gidiyor. Hem de öyle ne tonponu görürsün. Evet, o yavaş işi uzun da değil. Çeliğe karışmıyor. Örneğin bilançoda geldi. Bu tarıma bir yere Orada yasalar var. Altında yönetimler var. Bu var. En var. Eee, bu söylendiği zaman de sarkı, mtp, söylüyor ama asla şey değil. Yani o politik görüşü olduğu için o zaten dışarıda yani. Ben hukuk birincisi olarak evet. diyelim. E, Hans Kelsen kendi çevresini çiziyor ama ben de kişisel Hans olarak diyor herhalde şey demokratik bir devletten geliyor. Onu içine katma konusunda biraz elbirtiyor. O da Türkçe'yi 30 yıllarda çeviriyor zaten. Gerzler'in demokrasi üzerine görüştü Türkçe'yi çevirmiş durumda. Bu da Türkiye'nin de kurulduğu, orada kokonan köyleri de ben hiç öyle düşünmüyorum da o konuların yürüyeden böyle koperan kriterlerin konusunda. Ama herhalde şey siz hukukçu olarak biraz daha iyi anlattınız bu çerçeği. Yani bakıyor tüzükte yazıyor mu? Yazmıyor. Ya da bir üst kertesi diyelim uyumlu mu uyumsuz mu? Yani bazen öyle bir yasal silsile oluyor ki. Şimdi her zaman bir üstüne bir aşağısıyız yani 2-3-3 üstte bakmayız yani hukuki işleyiş açısından. Diğer yani ben e, diyelim okuldaki bir e, yönetmenlikten direkt anayasaya hiç şey yapamam. Her zaman bir üstüne ki tabii lazım öncelik veresin yönetimler. Evet. Yani sizler böyle direkt okuldaki tuzlu bera bir alayasadan e, bir maddeyle okuldaki tuzuk yanlış diyemiyorum. Onun bir üstüne işte okullara ne bağlı? ülkeye bağlı. İşte Böyle bir silsile tutturmamız gerekiyor. Şimdi bir kere bu silsileler içerisinde, akıl yürütme silsileler içerisinde tutarlılık çok önemli. Yani bir yana mantıkçı kökenleri olduğu için değil. Bir kere burada tutarlılık çok önemli bir husus. E orada zaten tutarlılık önemli olduğu için e, genellikle de e, tutarsızlık da hukuk sistem içerisindeki sorunlardan bir tanesi olduğu için zaten kendilerine şey beğendimlik biraz zor olurdu yasa e, beğendirmek zor olurdu diye düşünüyorum. Çünkü yani, yukarıda yukarıdan aşağı o silseli oldukça mantıklı, tutarlı, açık, anlaşılır ve tanımlanmış olarak gitmesi gerekiyor. Yani, Her şimitte bu böyle değil mi? Şüphesiz şimitte de böyle. Fakat ikisinin bu iki e, tüzüğü yönetmeliği, yasayı, anlama, usulleri aslında farklar. Şimd sadece bunun e, en tepedeki anayasayla gittik. Onun arkasında grup norm diye bir şey olamaz diyor Şimd. Yani onun anayasa diye bir şey, anayapı bir politik süreç tarafından yapılır, kurulur, vaaz edilir diyor. Kendisinden bunu kabul ediyor böyle politika ile hukuk dipdibe olan bir şeyler değil diyor. Hiç şüphesiz Şimd de yani bir anayasa hukusu olarak karşısına bir... Ee, diyelim dava bir süreç geldi şimdi dahi sisle izliyor bir tuzakla bakıyor bir şeye bakıyor ama şu işleri de biliyor mesela Alman hukukunda e, olabir bir davacı diye bir krimler bir, bir suç oldu hakiminde çıktı e, bu biraz tuhaf gelecek ama Alman hukuku açısından o dönem diye 1900'ler sonundaki bir vakaya ait olduğu. Hem Almanlara ya da karşı, bir pekârsa Alman olan haklı olduğu var seyiriyorum. Şu noktaları işte fiili bazı iş değişter oluyor böyle bir böyle kurumsal normlar falan anlaşılamayacak. Bazı başka e, normatif süreçler oluyor ama bunu da bir normatif anlamda rassvetiştireyim bunları da görebiliyor diyelim. Kesen bayağı bir küfür arı e, diyelim bir normatif standartlar nasıl edeceğim size? İspat tüpü karşı tarafa düşüyor. Yani almanı düşmüyor. Karşı taraf ıı, tabii olarak haksız sayı. O kendini ispat etkisiyle. Tabii önce ölçüye haksızlığını Yani Koşturalar şeklinde ilerliyor. Onların da hepsi bir durum normal olabilir. Ee, yani şimdi şeyleri, çaresiz kaldığı için durum norm diye bir şey çıkarmış. Aslında bu bir tür decision'dır mesiz, yani kararlıdır der aslında. Evet. Yani, ıı, yani yalnızca normdan müteşekkil bir hukuk alanı olamaz. ...kesinlikle bir karar, praksisi olması gerekiyor. Tabii bütün bu söylediğimiz şey... ...yine de şunu ıı, gerektiriyor. ...bugün dördüncü kez bunu diyorum ama... ...hala normatif işleyiş, normatif işleyişe benzer. Yani biz normatif işleyiş içerisindeki... ...sınır noktaları, TN ve TN ...böyle isnai anları tartıştık ama... ...yani normatif işleyişe İstanbul, Kelsen'de, Şivik birbirine... E, ...yani %80 anında benziyordur. Sadece kuruluş noktaları açısından e, tartışma noktaları açısından bir fark yani şu söyleyeceğim şimdi norm yoktur diye bir şey hiçbir yerde söylemiyorlar yani normatif işleyiş normatif olarak işlemez diye bir şey söylemiyor ben onu da söyleyeyim yani normatif işleyiş hala kendi içerisinde bir takım otonom süreçlere tabidir yani normatif işleyişi kattığı bir ağda ikisi de tasarlanır hukuk düşüncesi zaten çok tabii eğer ki bir normdan süredecekse savunmanın mümkün olmadığı bir anlam da süredir bu Savunma mi olur? Savunmanın mümkün olduğu, olanı derken? Yani e, bir norm varsa o bir şey olduğu için son derece kesin olduğu için savunma, e, ya, hak söz olmayacak. Tam tersine yani formel olarak zaten bütün kertelerde o normatik bir işin şey neyi gerektiriyorsa onun savunması zaten gerekiyor. Yani kersine göre e, yani hukuk demek kafadan iş yapamazsın demek. Her şey tanımlanmış ve açık olarak yazılmış olması gerekiyor. Yani bir şey kılıflı olduğuna işine hukuk demiyor yani. Sen, derse, hukuk bir takım olaylar olmaksızın, bir takım içerikler tanımlanmaksızın ya da bir, bir isimler belirtilmeksizin. Zaten kendisini bahsetmiş i̇şte, olan düzen. Gelemeyeceği bir noktadan bahsediyor. Ona yani. norm norm yoktur kendisine göre. Kendine bakar, burada normatif hiçbir işleyiş yok, tutuk yok demezler. Evet. Peki hocam, evrensel bir kural normdan bahsediyoruz yoksa her politik grup için ayrı ayrı ayrı bir normlardan bahsediyoruz? İşte e, demiz zaten siz bir başlangıç şey ya, yapmışsınız. Böyle ne hocam çok özür dilerim. Anayasa en düşük yasa. Altımızdaki yasalar var, yani üretilmekten var. Ama anayasanın da üstünde konukluğundan söz ediyor. Onların kadarıyla anayasanın esinlenildiği ilkeler, anayasanın esinlenildiği ilkeler, rikastırıyor daha çok. Hı. Onun ilham aldığı ilkeler, tene yani ilkeler. Ben okyanıklıklarla da birleşim bizim amacımız Avrupa'yı kurarışına, Avrupa'yı da hani, girme süreciydi. Bu süreçte o ilkeler bazarlığı, Bu anayasanın üstü bir ilkelerdi. Bu okyanıklıklarla Anayasamızda olan bir şeyler ve anayasalar üstü ilkeler maydumuna uyma harbinde bulmuştu. Değerli olarak ülkeye O kurdu. O anlamda söylemiştim. Fructuralar kastettiği tabii ki evrensel değil. Aslında her şeyi kurduk. Anayasasalar esinlerinde ilkeler Dediğimde dediğim evet. bir biçeriye karışımın için benim durumum yarısından durmakta çok pekala bir şıkkıydı. O tanıma uyacak Bu o, sizinkisiyle çelişmeden şunu ekleyebiliriz. Yine var yani şöyle kalça düzenleyici devletler arası ortak düzenleyici usullarında gözetildiğini varsayabiliriz. Üçkü zaten yani bir kentler arasında değil mi? Yani kentler bazında diyelim. Yani kalpçı çerçevenin işte o ebedi barış, kendinde olduğu gibi ya da devletler arası düzenleyici kentler olduğu gibi. Öız tüm dünyada ulanacak bir bu tasarlı olarak. Teknik uykucu onu dünyanın her yerine uygulayabilir evet, ee, diye tasarlıyor. Ya, evet, yani o açıdan tam kantsçı yani tüm, tüm insanlığa hitap eden bir şey. O açından, o, o, o açından simitli tam da egemenci. Yani evet, bu iki senin ayakla ulaşacak, imtihan şey. e, yıldızı ulaşabilecek durumda değil. Yani bu iki pers. Yani aslında o kuki düzen işte bunu normal altında anayasaya göre kürükler tehdit hukuşu açısından altta hiçte uyduğu zaman bir norm vardır ancak. Onun dışında bir norm yoktur. Ama şimdiler bu temel olarak bir nomos'un üstün olduğudur. Yani nomos olmadan normal. O yüzden Kopenhag kriterlerini burada çok uygulayamazsınız. Çünkü yani, Avrupa'nın üstüncük e, Eropa'nın nomos'u burada geçerli değil. Şöyle bir şey, kabul etseniz zorlayamazsınız. Yani alıp, e, evet, herhangi bir yani, nomosa yaslanmadan resmi olarak, yasal olarak geçirseniz bile Olmaz diye yani çalışıyor. Hukuki, şey. evet. yani hukuk böyle tehlikeli bir şey değil. Şimd bunu anlatmaya çalışıyor. Ve hemen şunu söyleyeyim, Şimd şey bahsedeyim. <gülüyor> ben şeyini alıntısını yaptıktan sonra Şimd'e göre karar alma eksine ilo bir süreçtir. Yani yoktan var eder. Yani nasıl askerler grup norm gibi kökensel bir norma yaslanıyor. Şey istediğine, ee, şimdi ise karar alma kudretinin ya da e, karar alma momentinin kendisini yoktan kendisini var edebilen bir, yer, bir güç olduğu söylüyor. Hiç kendisi dışında bir hikayetlere yaslanmıyor. Kendisi dışında bir momenti yok diyelim. Yani Hiçten doğan karar alma hem kurucu hem de normatif alanın o normatif biçimselliğinin kurucusu. Ama yani bu koşuldur diye sürekli olarak o karar aldığı normatik biçimselliğe dokunur demek değil ama o yazılı anayasanın dışında, somut yasanın dışında bir de maddi yasa vardır ya da yasanın ruhu vardır. O ruhundan bahsediği için. Yasa yazsa yasa, yasa yapar şey olur ya da yasayı yasa, yap, yasa yapmaktan alıkoyan şey olur. Ya yani bir şeye olumlu ya da olumsuz derken... Onun en ekstrem alını görmemiz lazım. O ekstrem alın değil. İstidayı anımsak ne söylüyor o? O süreç nasıl bir tasavvur duruyor? Peki şey sorabilir Mesela e, özellikle politik senarda kazanmak ve sürekli savaş halinden bahsettik ki kazanılmayacak e, bir savaş hareketinin de e, özellikle öncü tasarlarda soru zilinlerine de değinmiştiniz. E, hani bir politikallar yapılmaması gerektiğinden ve yapılmasına hmm. saçma edeceğinden. Bu alanda şimd, e, işte karar alma yoktan varlık eder aslında teorik anlamda gerçekleşmiş olanda ki ihtimalin içinde kazanan karar seçme e, noktasında var bir emrime işaret etmiş mu? Şöyle zaten e, yani bir teorisyen, filozof ya da üniversite üniversitesi olarak siz e, karar alma eylemini diyelim e, siz genelde yapmıyorsunuz. Yani düşünen kesin yapmıyor. Kim yapıyor bunu? <gülüyor> yapan, e, doğru kararı alan işte mekanizma değil yapıyor. O doğru karartı bir yerde kitablı olarak yazmıyor. O varoluşsal olarak somut hamle içerisinde doğru hamleyi yapıyor. O doğru mu yanlış mı oldu da sonradan bakınca yani o oradaki bağrımasının ya sürdürülmesinden yeti sürdürülmesinden anlıyorsunuz. Yani instansiyel demek tatlı demek. Yani rasyonize bilemez. Yani rasyonel olarak çözümlenemez. Tabii. Yani, o eylem anı evet, Tarihsel bir yorum olarak Evet yani bir süreçin üstüne süre de bakmak gerekiyor Küçük bir şey ama bitelim yenileri öngörebilirsiniz tabi yani strateji belirleyici yok bu sırada biraz ha yani e, şöyle bir şey o da antik strateji kelimesi <gülüyor> kekiklerinince olduğu için söyleyelim yani sonuçta İdnanlarcısına strateji kom işte yani stratejiler diyelim geliyorlar yani askerleriyle şu savaşta şöyle yaparsak şöyle olur diye bir takım rasyonize edebildik her rasyonize bir Resim sunuyorlar diye. Fakat e, sonuçta kararı alan e, orada eklezya oluyor meclisler arasında. Yani oradaki politik karar yine meclise ait. Yani rasyonize edilebiliyorlar, rasyonize edilir tabii ki, yani niye? E, Ama seviye-sonuç ilişkisini kullanabildiğimiz noktaya kadar kullanırız, burada bir sorun yok. Bütün belirlenimleri, determiniteleri işletiriz, burada bir sorun yok. Ama son, en son kertede de bu, determiniteyi, rasyoniteyi aşan bir karardır. Onu söylüyoruz. Yoksa içinde rasyonitesi yoktu ya da bilimi hiç işletilmez, hiç epistemi pozitif konulmaz şeklinde e, değil. Dolayısıyla e, biz burada yapmaya çalıştığımız şey e, bir yandan e, hukuk felsefesinin içerisindeki politik olana ilişkin kaynakların ya da hukuk alan içerisinde politik olana ilişkin kaynakların saplanması. Şimdi şöyle bir ifade kullanıyor. E, Veberci dünyayı kastırarak her neyse bu bütün alternatif siyasi ekoller e, dünyayı büyük şirket gibi düşünme meydindeler. Yani bunlar da aslında politik olana ilişkin bir perspektif kaybı söz konusu şimdiden anlatılamak istiyorum. Bugün hiçbir şey diyor. Politik olana karşı mücadele kadar modern değildir. Amerikalı finansörler, indüstri teknisyenler, Marxist sosyalistler, anarikosindikalist devrimciler, bütün güçlerin kemreti almayan politikadan ekonomik yaşamın desterleri üzerindeki dester olmayan tahakkabı ile ortak kalmak doğrultusuna birleşirler. İyi bir ifade oluyor. Dolayısıyla şimdi aslında sağ-sol ayrımlarını da kullanmama yönünde bir perspektif geçiyor. Bunun yerine politik olan, nasuruna sahip olan, kabul olmayanlar şeklinde daha büyük bir ayırma indir. Yani sonsal diyen işte politikaların bu iki olanlar, ekonikli olanlar işte toplumsal olanlar diğer adam yaşatılıyor adalitelerle. Din sayıda sahip bir diye tasdif ediyor diyebiliriz. Ve bu tasdif bize e, şunu söylemiş oluyor yani bütün e, çerçevesiyle e, Şimd e, rasyoniteyle teknik takım biçimleriyle ya da e, işte bir şekilde teknisyenlerle uzmanlarla politik alana dair bir her şeyin tüketilemezliğinden bahsediyor ve tam da bu istisna okuması neredeyse onun bütün teorisinin kalbine yerleştiriyor ve bütün alahtarları hapslayan noktasına yerleştiriyor çünkü her teorisiyle her politikayla her mutluk dolar temaslı buradaki olağan dışı hale olan uzaklık ve yakınlık etrafında bu anın belirleyiciliği ile birlikte kuruluyorlar şu tüm kanal alma mekanizmasını ya da esizyoniz bilgilerin tebbiyle e, şimit tam da bu, bu hasajlardan hareketli kuruyor diyelim. Ve bunu yaparken de politika olan ilişkin kaynakları e, kendi işte yoğunlaşma süreçleri açısından kendi otomasyesi içerisinde değerlendiriyor. Diğer başka kentlerle açıklama modeli nasıl mı? diye Tam önceki hafta yaptığımız dost-üşmer ilişkisiyle bu haftaki işte istislar yürüştürsek şimdi daha somut bir şimlik manzarası çıktığı karasındayım. Şimdi ben bunları söyler, sizin sorularınızı alabilirim. Özellikle şimlikten sıkılmıyorsunuz, bir iki haftalar şimitle. Biziz ama beyinle de beklediğimizi e, seder bir beyin okumalarında. Ama az kaldı. Şey ile ilgili iki hafta daha yaptıktan sonra beyinle geçeceğiz. E, bir takım sorular varsa tabii işte ki size tutuyorum ama hiç soru sormayan diğer böyle bir insan bir içeriğe çevresinde az soru sorduğunu görüyorum. Özellikle biraz bir iki öğrencilerimiz varsa. Onlardan da alabileceğim tutamlarına gerek yok. Evet. Yoksa buyurun size. Yani o azıcık apa karışması olmasın diye bir şey anlatırsanız hani, soracağım. Karar alma eğilimi deyince yani eğemenin karar alması deyince genelde aklımıza tek kişi gelir. Yani bu tek kişi değil de başka öyle yani değişik bir grup olabileceği. E, Hayır tabi tab tabi yani şeyde bu kökensel olarak hep böyle Caesar gibi Napoleon gibi isimler etrafında tartışırız bunu ama e, sonuçta ortada kararı alan bir politik birliktir. Bir politik e, organizasyondur. İşler burada e, politik organizasyonun görünür yüzüdür. da işte karizmatik e, çerçevesini sunarlar. Ama sonuçta yerdeki yani, kişisel e, karar değil de buradaki oymanları var. Yani son top, sonuncu bir işte politik bir işler var. Ve böylelikle bütün e, bir halkı da kararlarla dönüşmüş oluyor. mecbur Yani bütün bir halkı da e, kapsamıştırıyor. Çünkü bu e, olduğu gibi ülkeyi kapsayan bu sürece gidiyor. Yani, ama bu e, tek kişiyle ısınılabilecek bir durum değil. Sadece o tek kişiler, işte Sezari'de, polonik kişiler onu görünür, e, evliliyetine tutarlar. Yani, korku ise katılır halkı değil. Evet, bu diye sonrasınız. Arda. Arda'yı görüyorum. 11 Eylül sonrasında yeni bir yönetim stratejisi olarak bu durumun ortaya çıktığını düşündüğüm için soruyorum. Olağanüstü hal denen durumların olağanlaşması ve bizzat anlarını anlarının görünürleşmesi yani Amerika özelinde zannediyorum buralarda da böyle şeyler yaşanacak. Yani bu bir yeni teknik mi yoksa Şiit ve Benjamin bağlılarından Hangisine daha yakınız? Veya her ikisinden kopuş sorunundayız. Evet, teşekkür ederim. Ya yani şöyle bir e, durum sanırım. E, bu şimdiki işaret ettiğim NOMOS soru, yani küresel de dünya yüzeyi üzerinde bir NOMOS'u normosu testleme, o büyük yasayı testleme gibi bir sorun var ve bu e, sorun etrafında düşünürsek e, çalkantı sürecek gibi. Aslında bu metnin önekliliği kısımlarından bir tanesi TLB1 diye bir bölüm bu metinde. Yani bir 48. madde tartışması var yani neydi o İşte Alman Cumhurbaşkanı Maybach Anayasası'na göre gerektiğinde bütün parlamenter süreci aslıya alabiliyor falan, böyle bir şey. Bu mesela işte o dönemde ilk derece karşı kılınmadı. Yani o da yasal sistemin bütün gerekliliklerini kullanarak yasal sistemi açısından <gülüyor> kavrulayan şey böyle bir şey yani bu anlamda e, devletdeki e, demokratik işleyiş bir e, devleti korumakla zayıf kaldı yani Böyle bir yani yasallık içerisinde kalınca e, kezdencelik bu anlamda bir yani istisnalı tanılamayınca değil bu yani normatif olarak devamlı bir süreç işteymiş. Şimdi bu, bu tarz ısnayi hallerin ya da uygulamaların arttığını e, gördüğümüzde hep şu soru, yani bu olağan halini nasıl tasarlayabiliriz ya da bu olağan haline zaman oluşacak diye baktığımızda bu olağan halin e, oluşmasının e, formal yasaların ötesinde bir de somut maddi yasaların tesis edilmesiyle oluşuyor. İşte bu e, küresel süreçte bunun e, krizi mevzu mesela yani, normos krizi dediğimiz şey bu. Yani sadece bu sebepler dolayı şu anda baktığım mümkün. işte hep geçtiğimiz haftalar işe öğrendik. çok öğrencimiz basılı John Rawls'un Tierra Justis üzerine çalışmış. O öğrenme fırsatı <gülüyor> oldu. Şimdi mesela John Rawls'la da haberbaz, e, bu social science indexlerde sanırım 20. yüzyılda en çok alınan iki isimmiş. E, yani 20. yüzyılda kapattığınıza göre bu sayı yani değiş biraz bu saatte sonra. Fakat nasıl oluyor da bu mobile durumları işte demokrat, demokratik süreçleri, de adalet bu işte adalet sözü tarçam bu isimler bir anda e, yerlerine Shmitin metinleriyle yer değiştirip bulunurlar. Yani nasıl oluyor da olağan zamanları alttan düşkünürlerden sürekli demokrasi üzerine demokrasi e, çıkarımı da bulunan düşkünürlerden nasıl oluyor da bir anda bunun istahiyat e, durumundan geldiği <gülüyor> yani düşkünür hepsinin ötesinden geçti. Demek yani normal zamanları, normal alnıyla değil, şimdi tam da bu kastettiği kriz anlarıyla ve bu 11 bireymiş sonrası dünya içinde e, krizi daha da derinleşecek bir dünya. Kırmızda 90'lardan sonra da Şimit'in yıkılması çok arttı. Tabii, 90'ların özelliği de Sovyetlerin yıkılması. İşte 2000'lerin özelliği de 11 Yani tam Şimit'yen süreçleri anlayabileceğiniz durumlar çıkıyor. Ama şimdi hani şunu derdi, yani illa bu olayların olması gerekiyordu zaten böyleydi. Yani zaten o demokrasi dediğiniz arkasında böyle bir egemen karar vardı. Hani zaten demokrasi kendi kendine gelip orada inşa olmadı derdi. Yani evet. Şöyle diyelim, e, yani normatif olarak falan verilmiş bir hak değil. Ya da e, bir devlet kuruluşu süresini düşün ya da yeni bir organizasyon, yeni bir hareketli düşün. Onlar e, önceden tanımlanmış bir şekilde değil, gayet yeni bir şekilde. E, figür, yepyeni figürler olarak düşüyor karşımıza. Yani onlar tanımlanıp, bahşedilen süreçlerin içerisinde bulmuyoruz onlara. Yeni çıkarttığı süreçleri. Bir anda yeni durumlar oluşuyor ve yeni e, figürler kendisine bir e, imkan ve kurşun buluyorlar. Şu, kastüriyans terimiyle kastüriyans tanıdığı bugün yani ilo demek in, e, in ilo ya da kurun ilo değil diyor. Yani araksız ve koşulsuz demek değil bir eksine Yani bir takım var araçları ve var olan koşulları kullanıyor. Ama çıkan şey e, yoktan bahsedilen yepyeni bir organizasyon olarak çıkıyor. Yani kurucu süreçler. Yani. Ki kemal gözleri buradan şimdi alabiliriz yani kurucu süreçlerle. Kurulu süreçler arasındaki tahliyat süreçler arasındaki farkı anlatması arası. Yani yine kurulucu süreçlerin e, başlatıcı bir özel var. Öncesi yok yani. Ama bu öncesi yok demek, koşulsuz, bağlamsız, materyalsız oluş demek değil. O e, normalde Kelsen üzerinden de gideceksek, yani katmizde çok değil. Yani o zaman Kelsen için şimdi, şimdi ne yaptı? Aslında içten hiç çıkacaktır. İçten parçalacak, e, önce yoktan varlıkla değil, senin yaptığın ovağın dışına gayrı bir fikir dediğim bağlamda nefis hazırlıyor anladığım gayrı bir fikir ya da hiç yoktan var olmaz diyen hiç yoktan varoluk teziri zıtlığı diye Evet. hocam benim o meşhur bir... Şu iyi iyi şu iyi etme kavramı kitabında anladığı e 48. Mart'ı çimik olunmuyor. Yani bu sorun Sorun bu. Bu Ama cuma başka bir uygulamaya dönemi içerisinde. Sorun ise, Ama, e, içerisinde. Yani, sorun ise e, bu iç, e, düşman kavramını e, post ve imin anlamında ayırt ettiğimizde postun iç düşman, imin uzunun da dış düşman olarak algılanabilir bir yoluna gidilebilir ama bazen içte dış düşmanı bir şey birbirine kaymak bir söz konusu olabilir. Mesela iç düşman olarak algılanan bir düşmanın dış dış düşmanı, raflarla ilişkisi saklandığında bir dış, dış düşmana evlenebilme durumu. İşte evet, yani bu, o değil. şimdi tam o da atladık. Yeni <gülüyor> kusulamasız çok karışık bir şey. Yani bu aşırı bir yorum olmuş. Evet. Evet durumu egemen trai uluslararası denetim meclisinde olabileceği e, durumu için konuştuğumuzda hep burada tabii yani kurtuluş savaşında e, şey bir kuruş meclisi yapıyordu ve bütün e, kararları meclisi Kurucu meclisi oluyordu. Tamam. İşte şey 3 e, aylık e, etkileri de meclis verdi yani birçok karara bu şekilde. Kızara meclisi orada bulunan varlığı istihbarat yani Osmanlı Devleti İstanbul'da Ol geldiği bir şey var. Şu evet. halde evet. şu halde olmayan duruma da bir e, karar alındırmak yani, yok olmadığını konuştuk ama Şu anki anlamda bir medyisten şu, şu an hala alındığı için deyse, yani başka bir dönemde bir e, liberal demokrasiye kurulmuş bir çoğulcu bir meclis olduğu var. Böyle meclis var mı diye düşünmüyorum yani, yani açıkçası. Yani evet, ateş olursa, ateş hocamız olsa bize bir örneği bulabilirdi ama yani şeyde Sonuçta her yapıların içerisinde gizli, yani yasallık düzeninin içerisinde gizli bir egemen hali ve özgür bir isitah vardır. Hindem, mesela Hobsoneliyata en azından, evet her türlü normatik düzeni tanınıyor ama kendi kuruluşu ki isitahiyen kuruluş. Yani öncelikle isitahiyen kuruluşla isitah son veriyor ve Güçlü onu ona karşı tabir olması gerekiyor ki ona o, o koşulda haklarını Anasıcık başa. Mesela böyle bir şey liberal yani olarak tanımlabilir olası nasıl ama olası gayet liberal olmak önce yaşa yani gelir. Özgürlük piymin kuruculuğundan önce ve geminin tutkallığı daha belirici oluyor. İsrail halini daha belirici oluyor. Ama İsrail medyayı çok takip ediyor ama bir kere medya tutulduktan sonra o yeni bir normaline geldiğinde hani o, tamam. o yeni bir olağanlık durumu kuruluyor. Evet. Meclisin doğal bir hali olduğumuzu düşünüyorum da meclisin tamam. doğal bir hali. Yani, doğal bir meclis olduğu. Egemen kişiye karşı ve onun etrafında onunla aynı mücadele, o, o karar desteklemeyenleri olduğu bir meclisin. Yani. Şimdi zaten şöyle kritik bir yerde bıraktık. Biz önümüzdeki haftalarda olacağız. Meclis döner mi sana <gülüyor> Aile Ailemelerle mı? Kızım, hepimiz burada, biraz zehirli olsak. Son soru olması için de ilerli bir yerde dururuz. Tam da Şimit'te parlamenter demokrasinin krizi meselesini okuyoruz. Aslında yani, sorumuz yanıtı da Şimit'te o metinde bekliyor yani. Tabii kitabı talıtı da okuyun biz, biz sadece size yani, talıtım amaçlı birkaç yıldızı hasar veriyoruz. Yani haftaya oraya e, geçeceğimiz için de herhalde iyi bir yerde durmuş mu oluruz? Peki çok teşekkür ederim görüşmek evet, üzere.